Siz de hoş geldiniz tekrar. Melek Göregenli Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi. Kendisi yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yine Ege Üniversitesi sosyal psikoloji alanında tamamladı. Değişik konularda makaleleri var. Birkaç tane örnek vereceğim. Daha sonra kitap ve kitap bölümlerinden örnekler vereceğim. Nefret suçları, homofobi, cinsel yönelime dair tutumlar, yoksulluğa ilişkin nedensel atıflar ölçeği, Türk öğretmenlerin disiplin konusundaki tutumları, eleştirel psikoloji, ayrımcılık ve milliyetçilik alanlarında makale ve yazıları var. Kitap ve kitap bölümlerine örnek olarak Çevre Psikolojisi, Çevre Psikolojisi İnsan ve Mekan ilişkileri Bilgi Üniversitesi yayınlarından geçen yıl çıktı. Şiddet ve işkence Yönelik Tutumlar Diyarbakır araştırması Diyarbakır Barosu yayınlarından çıktı 2004'te. Kemeraltı Envanter çalışması İzmit'te yer kimliği ve kentin bilişsel temsilleri ve 2009 yılında yine bir kitap bölümü Conscientious Objection kitabında Patriotism and the Justification of Inequality in the Construction of Militarism adlı bir kitap bölümü var. E, bugünkü konusu da ayrımcılığın sosyal psikolojik e, arka planı olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için e, sözü size bırakıyorum. Merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Ee, şimdi ben e, sosyal psikoloji çalışıyorum e, ve ayrımcılık konusunda e, bugün sosyal psikoloji e, disiplininden hareketle oluşturduğum genel çerçeve isimli paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bu çerçeve aslında e, sosyal psikolojinin de formal çerçevesi midir? Yani herhangi bir sosyal psikoloji kitabını açtığınızda bu çerçeveyi bulur musunuz? Ee, yani ana akım yaygın bir sosyal psikoloji kitabını diye soracak olursanız bulamazsınız. Çünkü e, sosyal psikolojide diğer pek çok sosyal bilim disiplini gibi e, aslında daha pozitivist bilimlere benzer bir analitik bakış açısıyla çalışıyor ve ne yazık ki bence bu bir dezavantaj sosyal konularla çalışan disiplinler açısından Pek çok konu e, böyle ayrı kompartımanlar halinde bulunuyor. Ben daha çok e, ülkemizdeki e, genel meselelere de e, çözümler üretebilmemize belki katkıda bulunabilir düşüncesiyle sosyal psikolojinin farklı e, alanlarından aslında bir kendime göre bir e, çerçeve geliştirdim. Böyle daha iyi anlıyorum. Yani ben böyle daha iyi anladığımı düşünüyorum e, ve kendi aslında anladığımı sizle e, paylaşmaya çalışacağım. Şimdi e, sanıyorum biçim olarak önce e, ben konuşacağım. Daha sonra yani bu mekanın düzenleyici de ona izin veriyor. E, daha sonra sorular gelecek ama gerçekten konuşmam sırasında mutlaka e, burada sormalıyım ya da söylemeliyim diye düşündüğünüz bir şey olsa lütfen kesin Yani engel olacak bir durum yok buna. E, bunu da yapabiliriz. Şimdi şimdi e, Ayrımcılık dediğimiz zaman sosyal psikoloji e, e, disiplini içinde ayrımcılık konusuna baktığımız zaman e, herhalde izlenebiliyor. Temişe'de bir sorun yok. E, aslında böyle bir çerçeve görüyorum ben. Şimdi burada sözünü ettiğim bütün kavramlar aslında sosyal e, ayrımcılık konusuyla ilişkilendirebileceğimiz ve ayrımcılık konusunu anlarken kullanabileceğimiz kavramlar. Şimdi... Bunlardan bir kısmı aslında ayrımcılık konusuyla ilgili kavramların hepsine birden baktığımızda ki burada tümü yok. Bir seçki benim kendime göre yaptığım. Bu kavramlardan bir kısmı bizim psikolojide ve sosyal psikoloji daha bilişsel diyebileceğimiz. Yani insanın aslında dünyayı anlamlandırma sürecinde zihinsel olarak yaptığı işlemlerle ilgili bir takım aşamaları içeriyor. Mesela bunlardan işte bir tanesi sosyal kategorizasyon, önyargılar e, gibi sosyalizasyon süreci mesela insanın, e, her insanın gelişim sürecinde içinde yaşadığı toplumun e, normlarını, değerlerini e, sosyal olanı e, anlama sürecine verdiğimiz isim. Şimdi bir bu tür e, kavramlar var ama bir de e, çok daha Sadece sosyal psikolojinin değil, diğer sosyal bilimlerin de paylaştığı bir takım kavramlar var. İşte bunlar mesela seksizm ya da cinsiyetçilik diye daha Türkçe ifade edebiliriz. Toplumsal cinsiyet rolleri e, gibi kavramlar. Irkçılık ve sembolik ırkçılık. Bunlar aslında ideolojiler de diyebileceğimiz ama aynı zamanda bizim e, disiplinimizin yani sosyal psikolojinin Sosyolojinin daha başka sosyal bilim disiplinlerinde kavramları ama aynı zamanda bunlar ideolojiler. Bunun dışında mesela psikolojikleştirme diye e, bir kavram var ki aslında psikolojikleştirme kavramını biz psikolojinin çok farklı alanlarında kullanırız. Çok fazla ayrımcılık literatürü içinde görmeyiz ama ben e, biraz sonra yeri gelince söz edeceğim e, psikolojikleştirmenin aslında ayrımcılığın meşrulaştırılmasında çok önemli bir ...fonksiyon olduğunu düşünüyorum bu, bu sürecin. Şimdi... E, ...yine başka... ...mesela sistemin meşrulaştırılması... ...bu bir e, kuram... ...bir gruplar arası ilişki kuramı. E, bu kuramında ...aslında ayrımcılığın... ...meşrulaştırılmasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Adil Dünya inancı Kuramı yine... E, ...sosyal psikolojinin... ...önemli kuramlarından bir tanesi. Sosyal üstünlük yönelimi kuramı. Bunların... Hepsinin ayrımcılığın e, anlaşılmasına kullanılabileceğini düşünüyorum. Şimdi daha çok uzatmaya belki gerek yok. Bu tabloyu şu açıdan yaptım. Ayrımcılık bireysel düzeyde, küçük grup düzeyinde, toplumsal düzeyinde ve genel aslında siyaset yapıları diyebileceğimiz ideolojiler düzeyinde e, anlamamız gereken bu katmanlarla ilişkili olarak oluşan bir süreç. Yani... Basit bir insanlar arası ilişki meselesi değil ayrımcılık. O nedenle bir bütüncül çerçevede görmemiz lazım ki aslında ayrımcılıkla mücadelede bu bütüncül çerçeve içinde yapılabilir bir şey. Onu görebilmemizin başka bir yolu yok gibi geliyor bana. Şimdi en basit bir şekilde tanımlamaya çalışırsak ayrımcılık. Sadece kendi grubunun avantajını ya da iyiliğini, çıkarını düşünme ve veya diğer grubun dezavantajını görmezden gelme ya da pekiştirme ee, ya yönelik adaletsiz ve diğerine acı verici tutum ve davranıştır. En genel ayrımcılığı sosyal psikoloji açısından böyle tanımlayabiliriz. Şimdi bu tanımın aslında öyelerine bakmak lazım. Ee, birazdan bakacağız ama Aklımıza gelen e, ayrımcılık tipleri. Şimdi kuşkusuz ayrımcılık e, nerede, hangi coğrafyada, hangi toplumda ve e, bulunduğunuza bağlı olarak ve o toplumun e, tarihinin neresinde olduğumuza bağlı olarak değişen bir kavram. En temel e, ayrımcılıklar mesela Amerika'da işte... E, 1950'lerin, 40'ların, 30'ların Amerika'sından e, baktığınızda e, siyahlara yönelik ayrımcılık çok önemli. E, hatta özeldim bu forma ırkçılık diyoruz. Yani renge dayalı ayrımcılığın özel e, bir formu bu. Irkçılık dediğimiz şey. Çok yaygınken bugün Amerika'da örneğin e, istemofobi ile e, yani ideolojisini istemofobi olarak tanımlayabileceğimiz başka tür bir ayrımcılık var batıda genel olarak Avrupa ve Amerika'da ee, Türkiye'ye yani kendi ülkemize baktığımızda her dönem değişen ayrımcılıklar var en kabaca benim burada e, yaygın olarak e, yani hem de daha evrensel olarak e, bir sınıflandırma yapmaya çalıştığımda cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsel yönleme dayalı ayrımcılık, engellilere yönelik ayrımcılık Etnik, kültürel ve dinsel azınlıklara yönelik ayrımcılık diye tarif edebileceğimiz ayrımcılık türleri var. Ama bu dediğim bir çok kaba bir kategorizasyon. Bunu çok çoğaltabiliriz şimdi konuşurken zaten ee, çoğaltacağız. Şimdi bu tanımda aslında ayrımcılığın en başta da söylediğim gibi bireyler arası bir hoşlanmama durumu olmadığını ee, çok açıkça görüyoruz. Yani birinden hoşlanmama, ee, ona yargılı olma e, gibi bir şey değil ayrımcılık. Ayrımcılık bir, bir kere gruplar arası bir ilişki. Süreci ve ideolojisi. Yani bir gruba ait insanların, bir başka gruba ait insanlara ilişkin e, davranışları, tutumları değerlendirmeleri. O nedenle, öncelikle bunu e, belirlememiz gerek ki ayrımcılık bir gruplar arası ilişki süreci. Eee bu neden önemli e, çünkü ayrımcılıkla başa çıkmanın da yolu aslında bu gruplar arası ilişkileri yeniden düzene sokmak. Yani ayrımcılık gruplar arası ilişkileri bozan da bir şey aynı zamanda. O nedenle tek tek insanların zihinlerindeki ayrımcılığı ortadan kaldırsanız bile eğer gruplar arası ilişkileri düzenleyemiyorsanız bu yönde ayrımcılık ortadan kalk, kalkmıyor. Ee, ve tabii bu tanımda mutlaka görmemiz gereken e, bir şey adaletsiz olduğu ve diğerine acı verici tutumları ve davranışları içerdiği ayrımcılığı. Neden adaletsiz? Çünkü ayrımcılık e, birazdan onun mekanizmasına da bakacağız. Ayrımcılık e, ayrımcılığa uğrayan gruplara mensup insanlara karşı adil olmayan, tutumları, muameleleri, davranışları <gülüyor> içeriyor. Sadece bireysel düzlemde değil, kurumsal düzlemde de. Çok fazla ben sunumumu onları almadım. Yani ayrımcılık türleri işte. Sıradan ayrımcılık, kurumsal ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık. Çünkü bence çok da önemi yok. Yani bir toplumda ayrımcılık eğer bir ideoloji ve bir sistemik yapı olarak varsa zaten hayatın her alanına yansıyor. Bunu Ayrımcılık herhangi bir ayrımcılık deneyimi yaşayan, herhangi bir özelliği nedeniyle her insan da bilir. Yani otobüste de size e, hoş olmayan bakışlarla birileri bakar, okulda da başka tür bir muamele görebilirsiniz. Elektrik parası öderken de başka tür bir muamele görebilirsiniz. Yani sonuçta yaşadığınız ayrımcılığın türüne bağlı olarak farklı mekanlarda, farklı kurumlarda farklı muamele görürsünüz. O yüzden adil değildir. Yani eşit değildir bir kere. Eşitliğe aykırıdır, adaletsizdir ve bir gruba acı verir. Şimdi şu tutum ve davranış üzerinde kısaca durmak istiyorum. Yani ayrımcılık çünkü şöyle bir şeye bazen düştüğümüzü hepimizin e, belki e, gözlüyorum, yaşıyorum kendimde. E, mesela ben aslında X grubuna yönelik çok hoş olmayan düşüncelere sahibim, duygulara sahibim. Pek hoşlanmıyorum onlardan ama bunu hiç göstermiyorum. Yani ayrımcı bir davranışta bulunmuyorum diye düşünebiliyoruz. Ve böyle düşünerek aslında ayrımcılık yapmadığımızı zannediyoruz. Şimdi... E, sosyal psikolojide aslında tutumlarla davranışlar arasındaki ilişki çok e, üzerinde durulan... Yani 50 yıldır herhalde e, yoğun çalışılan konulardan bir tanesi. Ama... E, ...pek çok soru işareti olmasına rağmen... ...şu çok açıkça biliniyor. Tutumlar doğrudan kendilerine uygun... ...davranışlara yol açmasalarda... ...en azından... E, ...kendilerine uygun... ...davranışlara seyirci kalmaya yol açıyorlar. Yani siz doğrudan... ...ayrımcılık davranışı gösterme konusunda... ...yani ayrımcı tutumlarınız olsa da... ...doğrudan ayrımcı davranış... ...gösterme konusunda kendinizi tutuyor... ...olabilirsiniz ya da tuttuğunuzu... ...sanıyor olabilirsiniz. Ama... En azından ayrımcı davranışlara seyirci kalıyorsunuz. Yani sizin sahip olduğunuz tutumlar sizin ayrımcılığa göz yunmanıza neden oluyor. Zaten e, bir toplumda ayrımcılığın olması için de belirli gruplara karşı o toplumu oluşturan herkesin tek tek bu ayrımcı davranışları göstermesi falan gerekmiyor. Sadece sessiz kalmaları gerekiyor büyük çoğunluğunun. O zaman o muameleler yapılabiliyor. Şimdi mesela ülkemizden e, örnek verecek olursak. Ee, işte burada da pek çok e, başörtülü e, öğrenci var. Şimdi daha rahat artık ama e, biliyorsunuz ki bizim ülkemizde mesela başörtülü öğrenciler uzun süre derslere girmediler. Giremediler. Alınmadılar. Şimdi sorduğunuz zaman örneğin o üniversitede e, ben mesela kendi üniversitemden örnek vereyim. E, benim üniversitemde yani bununla hep Doğrusu gurur duyarım. Türkiye'nin bir sürü üniversitesinden farklı olarak mesela kampüslere alınmama falan gibi bir şey hiçbir zaman hiçbir zaman uygulanmadı. Ee, en şey yani dershanenin önünde e, hani hocalara bırakıldı bu irade e, ve kimi hocalar derslerine başörtülü öğrenciler aldılar kimleri almadılar. Ama sorduğunuzda yani o sırada bir anket yapılsa ki biliyorsunuz Türkiye'nin bir sürü üniversitesinde kampüsten, kapıdan bile alınmadı çocuklar. Şimdi bu çok açık bir aslında değil mi kurumsal ayrımcılıktı bence. Çok açık bir eğitim hakkının gaspıydı. Yani ve devlet tarafından da uygulandığı için kurumsal ayrımcılıktı. Şimdi bir sürü insana sorduğunuzda bunun adaletsiz ve eşitsiz bir uygulama olduğunu birçoğu biliyordu. Ve aslında konuştuğumuz zaman da insanlarla ben kendi çevremden de biliyorum. Evet hakikaten bu iyi bir uygulama değil diyorlardı. Ama yani tutumları ayrımcı değildi diyelim. E, fakat bu uygulamalara sessiz kaldılar. Ya da derslerini öğrencileri almamakla aslında onayladılar. E, ve biraz sonra o mekanizmaları göreceğiz. Bir şekilde bunu meşrulaştılar. işte bu benim, e, bu ülkenin sorunu. Yani ...kendim bedel ödeyemem, risk alamam gibi bir sürü. Ama sonuçta bakın doğrudan ayrımcı tutumlara sahip olunmasa bile ayrımcı bir davranış bir onaylanmış oldu. Bir başka örnek vereyim. Şimdi sorsam burada e, bilmiyorum. Mesela e, Kürtlerin ana dil talepleri konusunda ne düşündüğünüzü bilmiyorum. E, sorabilirim belki ama çok hani mahrem bir sorum olur emin olamadım. Ee, ne yazık ki değil mi mahrem bir soru bile olabiliyor bu yani bizim ülkemiz için. Ee, çok temel insan hakları mahrem konuları haline gelebiliyor. Yani insanlar düşüncesini söylemekten bile çekinebilir. Ben söyleyeyim düşüncem hiç çekinmedim yani çekinmiyorum. Bir psikolog olarak hele bunu görevim sayıyorum. Çünkü ana değil hakkının gasp edilmesinin insanların düşünme hakkının gasp edilmesi olduğunu biliyorum. Ve bu çok açık bir insan hakkı ihlalidir. Ama ben şuna gene de inanıyorum. İyimserim ben genel olarak. İyimser bir insanım. E, sorsanız... E, hele önce biraz anlatsanız yani... Dille düşünce arasında ilişki insanları anlatsanız... Ve sonra sorsanız sizce... Gürtler de kendi ana dillerini... Okuyup yazmayı, konuşmayı... Sadece konuşmayı değil... Okuyup yazmayı da... Öğrensinler mi deseniz... E, anlatsanız meseleyi... Evet öğrensinler diyebilir herkes. Ama... Bu ne kadar önemli bir mesele değil mi? Yani e, insanlar ölüyor bu yüzden. Çünkü çok fazla sayıda yani, milyonlarca insan bu konuda konuşan, az konuşmayan, çok fikrini söylemeyen, çok açıkça bu ayrımcı uygulamadan, bu da bir kurumsal ayrımcılık örneği, yani devlet tarafından uygulanan bir ayrımcılık örneği, e, sistematik olarak uygulanan uzun yıllardır. E, sorduğunuzda, İnsanlar evet olabilir der ama değişmiyor çünkü hiç kimse bu konuda gerçekten sesli çıkarmıyor. Yani tutumlarımız ayrımcılık yönünde olmasa da ayrımcı davranışları destekleme yönünde ortaya çıkabiliyor. O yüzden ayrımcı tutumunuzun olması yeterlidir. Her an potansiyel ayrımcılar olmanız ya da ayrımcılığı desteklemeniz anlamında. Ee, yani ayrımcılıkla ilgili bir derdimiz varsa öncelikle bence kendi tutumlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ee, şimdi ayrımcılık söz konusu olduğunda en çok kullanılan sözcüklerden bir tanesi, kavramlardan bir tanesi, sıradan bir sözcük değil, ön yargı kavramı. Şimdi ön yargı nedir? Ön yargı bir gruplar arası... Olgu olarak ele alınabilir, yani bir grup oluşan insanların bir diğer grup oluşan insanlara karşı ön yargıları olarak alınabilir. Negatif bir yönlendirme olarak ön yargı tanımlanabilir, yani insanın davranışlarını ön yargılı olduğu gruba karşı olumsuzlaştıran bir e, yönlendirme olarak. Burada yönlendirmeden kastımız ne? Zihinsel bir yönlendirmeden bahsediyoruz. Ön yargı ele alınabilir bir kötü olarak ön yargı ele alınabilir yani kötüdür ön yargı ee, ve bir tutum olarak ön yargı ele alınabilir. Şimdi ön yargı kötü derken neyi kastediyoruz ön yargı neden kötüdür? Ee, ön yargının herhalde ne olduğunu acaba tanımlanma gerek var mı yani doğrulu e, herhangi bir deneyime bilgiye düşünceye e, Yaşantıya deneyim derken onu kastediyorum zaten dayanmayan, e, doğruluğu ya da yanlışlığı test edilmeden doğruymuş gibi kabul edilen aslında fikirler bütünü ön yargılar. Tutumlarımıza da öncülük eden. Şimdi neden kötüdür? E, ön yargılar, önce belki onu söylemem lazım, ayrımcılığın e, zihinsel arka planı açısından ilk basamaktır. Yani ayrımcılık, bir gruba yönelik ayrımcılık o gruba yönelik ön yargılarla başlar. Ön yargı yanlış ve doğru olmayan bir genellemeye dayanır. Genelleme temellidir. Sert ve esnek olmayan bir tutumdur. Zaten yanlış bir genelleme olması kötü olduğunu gösteriyor. Ama sert ve esnek olmayan bir tutum olması, şimdi sert ve esnek olmayan, Tutumlar genel olarak kötü müdür, ön yargılar kötüdür? Evet, sert ve esnek olmayan tutumların aslında hepsi kötüdür. Neden kötüdür? Ee, şimdi burada kötü sözcüğünü özellikle kullanıyorum. Yani tesadüfi bir sözcük değil. Çünkü bir değer taşısın istiyorum. Yani iyi ve kötü. Ee, bir değer taşısın istiyorum. Ve ön yargı bir değer olarak kötüdür. Ee, bunu bilmek gerekiyor. Sert ve esnek olmayan aslında bütün tutumlar, önyargı olmayan tutumlar da kötüdür. Çünkü dünyayı siyah ve beyaz olarak algılamamıza yol açarlar. Dünyayı az kategoriyle algılamamıza yol açarlar. Olaylar, olgular, insanlar hakkında çok az kategoriyle, çok az bilgiyle karar vermemize yol açarlar. O yüzden tutumlarımız, düşüncelerimiz, değerlerimiz hepsi ne kadar esnek... Yumuşak ve geçirgen olurlarsa o kadar iyidirler. O kadar değişime açıktırlar. O kadar farklıyı görmeye açıktırlar. Çünkü ayrımcılık ve ön yargı aslında farklılığıyla ilişkimizden kaynaklanan bir şeydir. Birazdan geleceğiz. Ön yargı mantıksız bir tutumdur. Neden mantıksız bir tutumdur? Çünkü herhangi bir mantığa yani rasyoya, akla dayalı bir temeli yoktur ön yargının. Ayrımcılığı haklı çıkaran bir tutumdur. Ayrımcılığı meşrulaştıran bir tutumdur. Bu nedenle kötüdür. Gerçek tecrübelere, tarafsız gerekçelere, nedenlere dayanmayan bir tutumdur. Bu yüzden kötüdür. E tabi çok önemli. Adaletsizdir ön yargı. Adaletsizdir. E, bu nedenle kötüdür. Yani adil olmayan sonuçlara, bilgilere, görüşlere götürür bizi. E, ön yargı negatif stereotipler, kalıp yargılar diyoruz aslında e, stereotiplere Türkçe olarak. Kalıp yargı ne kadar şey, karşılıyor tam bilemediğim için e, burada da stereotip yazmışım. E, ön yargı e, kalıp yargıları oluşturuyor. Yani bir grup için çok az sayıda nitelemeyle e, karar vermemizi, o grubu çok az sayıda nitelemeyle anlamamızı sağlıyor. Ve Önyargı ve negatif kalıp yargılar birlikte aslında farklı şiddet biçimlerini açıyorlar. Şiddet dışlanan gruplara karşı yani önyargı mağduru olan gruplara karşı. Burada şiddet derken aklımıza hemen fiziksel şiddet geliyor. Çünkü bizim toplumumuzda çok bol. Hepsini çekseniz de bitse de ben de <gülüyor> aklım orada olmadan <gülüyor> devam etsem. Olur mu? Şimdi... Ee, şiddet dediğimizde e, hemen fiziksel şiddet anlıyoruz. Çünkü gerçekten fiziksel şiddet açısından bir derya deniz bir toplumuz yani. Biz her çeşidi değil mi her kıvamı her yoğunluğu bizde var. O yüzden biz aslında şiddetin diğer biçimlerini çok tanımıyoruz ya da çok şiddet gibi de görmüyoruz. Ben e, tanıtım sırasında söyledi e, arkadaşımız. 2004-2005'te çok geniş örneklemlerle bir şiddet ve işkencenin meşrulaştırılması süreçlerini anlamaya çalıştığım bir çalışma yaptım. E çok acı biçimde şunu gördüm. Mesela böyle geriye dönükte bir çalışmaydı. İşte insanlara hayatınız boyunca çocukluğumuzdan başlayarak düşün, nerede, ne tür şiddet deneyimleri yaşadınız diye sordum. Şöyle bir tür çizelge vardı. İşte sözel şiddet, fiziksel şiddet gibi e, ayrıştırarak... S söylüyorlardı kendi tecrübelerini Tabii bunun sonucunda hayatın her alanında şiddet olduğunu gördüm o ayrı bir konu ama şunu fark ettim mesela fiziksel şiddet gördüklerini söylüyorlar ama aslında hiçbir fiziksel şiddet ee, diyelim işte babamdan dayak yedim, kocamdan dayak yedim öğretmenimden dayak yedim işte askerde komutanımdan dayak yedim çırakken ustamdan dayak yedim diyorlar ama mesela bana küfretti, bana kötü söz söyledi demiyorlar çünkü onu aslında şiddet gibi algılamıyorlar. Oysa kötü söz söylenmeden birine dayak atmak mümkün müdür? Yani canım güzelim diyerek kimse, kimseyi dövmüyor değil mi? Ama onu algılamıyorlar. Ya da mesela yine işkence konusundaki tecrübeler aktarılırken e, şey ya da duyulanlar aktarılırken. E, mesela basit tırnak içinde basit ya da kaba dayak diye bir laf var mesela bizim ülkemizde bu literatürde. Onu işkenceden saymıyorlar. Yani siz diyelim bir devlet görevlisi alıp e, götürürken işte yolda tokatlıyorsa, tekmeliyorsa bunu işkenceden saymıyorlar mesela. E, i̇şkenceden saydıkları şey, elektrik, falaka ve bu tür böyle e, sofistike yöntemler. Gerçekten çok şiddet bakımından e, eşiği oldukça yüksek bir toplumuz biz. Şimdi... Oysa ön yargı ve ayrımcılığı biz anlama sürecinde sadece görünen fiziksel şiddeti kastetmiyoruz. Size mesela ayrımcılığın bizim gibi ülkelere göre çok daha az yaşandığını düşündüğümüz... E, ...işte mesela Amerika'da neden daha? Çünkü hukuk sistemleri bize göre ayrımcılıktan korunma konusunda daha iyi. Ama e, ne yazık ki tamamen geçmiyor, ortadan kalkmıyor. Sen bir eşcinsel çocuğun kampüste e, kendi tecrübesini anlattığı bir şey de şunu diyor. Yani hiç kimse onu orada dövmüyor, i̇şte kötü söz söylemiyor. Çünkü yasalarla bu ciddi suç ve yargılanıyorsunuz. Yani bizdeki gibi Hani herkes gazetelerde ağzına geleni birbirine söyleyemiyor. Yargılanıyorlar ciddi ciddi. Yani nefret suçları diye bir kategori var bir defa değil mi? Bizde yok mesela henüz. İnşallah yeni anayasamıza girer diye umuyorum. Şimdi e, çocuk diyor ki ben sandviç alırken büfeden e, beni en son görüyor e, büfe sahibi. Yani herkese önce veriyor en son beni görüyor. Şimdi bu aslında şu anlama geliyor. Bu ciddi bir şiddet. Yani o genç sürekli kendisinin görülmediğini hissediyor. Fark edilmediğini hissediyor. Görmezden gelindiğini hissediyor. gene benim... Konuştuğum bir e, transseksüel kadın şöyle bir şey söylemişti beni çok etkilemişti. Yolda yürürken insanların yüzüne gözlerine bakmadan yürümeyi öğreniyorsun bir süre sonra demişti. Çünkü birileriyle göz göze geldiğin anda gözlerinde nefret, korku, şaşkınlık gibi bütün olumsuz duygular aynı anda görüyorsun ve sürekli bu, bu bakışları görerek günlük hayatını sürdürmen mümkün değil. O yüzden. Hiç kimseyi görmeden, hiç kimsenin gözlerine bakmadan insanlar içinde hareket etmeyi bir süre sonra öğrendim demiştim. Şimdi bakın ortada hiç somut bir şiddet yok. Ama bu insanlar iki örnekte de e, sürekli içinde yaşadıkları insanlar arasında aslında yok sayıldıklarını ya da yok, olunmasını, yok olmalarının istendiğini hissediyorlar. Şimdi bu çok ciddi bir ayrımcı davranış. Ama ortada bir somut davranış yok değil mi? Şimdi ayrımcılık literatüründe en önemli şey zaten ayrımcılığın sosyal mesafe koyarak ortaya çıkmasıdır. Hani bir sürü araştırmalar yayınlanıp duruyor ya ikide bir işte. Yahudi komşunuz olsun ister misiniz yok işte şöyle komşunuz olsun ister misiniz. Ben bunların aslında külliyen böyle yani sadece altı doldurulmadan yap, yapılan bu çalışmaların çok ayrımcılığı pekiştirdiğini düşünüyorum. Eee. Yani öyle olduğuna da inanmıyorum. Daha yeni bir tane duydum. Türkler hiç kimseyi sevmiyorlarmış dünyada. Tam okuyamadım ayrıntılarını ama böyle yeni bir araştırma. Hiçbir milleti, bir tek Çinlileri seviyorlarmış. Yani çok absürt. Nasıl bir şey? Şimdi mesela sokağa çıkıp insanlara yani nasıl bilmiyorum yöntemini falan kötü konuşmayayım ama e, yani sosyal bilim araştırmalarının kendisinin bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Eee Neyse bu ayrı bir konu. Ama... E, ...sosyal mesafe koymak... ...yani biriyle örneğin komşuluk etmeyi istememek... E, ...aslında çok ciddi bir ayrımcılık... E, ...davranışıdır. Siz istemediğinizde... ...onun bunu duymadığını zannedersiniz. Oysa... E, ...örneğin bir Kürt... ...bir mahallede ev ararken... ...emlakçının o mahallede Kürtlere... ...ev vermek istemediğini fark eder. Emlakçı açıkça ona... Kürtlere bu mahallede ev kiralamıyoruz, satmıyoruz demez ama o onu bilir. Ee, herkes e, yani ayrımcılığın türüne göre e, bunu yaşar. Ya da işte kadınlar örneğin, cinsiyete dayılı ayrımcılık ve şiddet her zaman bildiğimiz biçimlerle ortaya çıkmaz. Örneğin kadınların kentin ancak belirli bölgelerinde ve belirli saatlerde dolaşabiliyor, dolaşabileceklerine dair içsel bir bilgileri vardır değil mi? Bu, ...bu içsel bilgi aslında... ...ayrımcılıktan korunmak için geliştirilmiş bir bilgidir. Yani pek çok kadın... ...aklına estiği zaman hani erkeklerin yaptığı... ...gece ruhum sıkıldı... ...çıkayım şöyle bir mahalleleri dolaşayım yapamaz. Değil mi? Bu bakın hiç kimsenin fark etmediği... ...ve ne var bu özgürlükle ilgili bir şey mi gibi gelebilir... ...ama çok ilgili bir şeydir. Bu sizin kent yani yaşadığınız... ...fizik mekanı ancak belirli sınırlar altında... ...kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bu çok açık bir ayrımcılıktır. Şimdi... O yüzden ayrımcılık dediğimizde e, kastettiğimiz şeyin şiddet, görünür şiddet olmadığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi ayrımcılık e, çok yaygın. Size daha çok zamanımız olsa sorardım bizim toplumumuzda kimlere ayrımcılık yapılıyor diye. Öğrencilerime ders yaparken soruyorum ve yazıyoruz tahtaya yani o çok o, bana çarpıcı geliyor. İşte kadınlar zaten diyorlar yüzde elli o değil mi? Elli bir hatta bazen altına işte kötüler bizim toplumumuz için gayrimüslimler, Aleviler, işte engelliler, çocuklar, eşcinseller bir sürü için geneler sayın yani bir bakıyorsunuz ki yüzde 95 yani hatta 98. E peki bu nasıl bir şey? Yani yüzde ikilik bir kötüler grubu var hepimizin hayatını. Zindan mı ediyorlar? Ayrımcılık böyle bir şey mi yani? Kim kime ayrımcılık yapıyor? Şimdi böyle değil. Öyle değil mi? Böyle bir matematiksel gerçeklikte olmaz. Eğer öyle olsa işimiz çok kolay olurdu, olurdu. O yüzde ikilik kötüyü zaten tırnak içinde bir şekilde kötülük yapamaz hale getirirdik yani. Ama öyle değil. Aslında bu yüzde 98'lik grup bir yandan ayrımcılığa uğruyor, bir özelliği nedeniyle bir ya da birkaç. Ama bir yandan da kendisi başkalarına ayrımcılık yapıyor. Şimdi ayrımcılık çok yaygın bir şey. Ee, ve bu kadar yaygın olması e, aslında ayrımcılık olarak tarif edilerek gerçekleştirilmediğini gösteriyor bize. Çünkü biz psikoloji şunu biliyoruz. Bir olumlu benlik duygusuna ihtiyacımız var. Hiç kimse aynaya baktığında ben sürekli ayrımcılık yaparak hayatımı geçiriyorum diyen bir yüzle karşılaşarak hayatını sürdüremez. O zaman ayrımcılık çok kolay meşrulaştırılan, ayrımcılık olarak tarif edilmeyen sıradan bir davranış haline dönüşüyor. Şimdi aslında bu sıradan davranış nasıl sosyalize oluyor? Yani biz nasıl öğreniyoruz bunu? Ee, onunla ilgili çok kısa bir şey. Bu tabii oldukça aslında üzerinde çok konuşmamız gereken bir şey ama kısaca. Şimdi hepimiz bir, yani biricik, tekil bir varlık olarak aslında doğuyoruz. Ben bu. Ama aynı anda ben olarak yani işte bizim zekamız, kişiliğimiz, yeteneklerimiz bir sürü aslında bireysel özelliklerimizle şekillenen ve bir kısmını doğuştan getirdiğimiz, bir kısmını e, daha sonra çevreden de edindiğimiz etkileşimlerle şunla bulunan bir ben olarak biz varız. Ama aynı zamanda bir bizim içine doğuyoruz. Yani biz doğduğumuzda bir sosyal aidiyet grubu içine doğuyoruz. Türk olarak doğuyoruz, değil mi? Kürt olarak doğuyoruz. Müslüman bir aile ya da Hristiyan bir aileye doğuyoruz. İşte e, İzmir'de doğuyoruz ya da e, Çukurca'da doğuyoruz, değil mi? E, milliyetçilik mesela bana bu yüzden her zaman çok akıl dışı ve çok komik bir ideoloji olarak gelir. Yani insan nasıl hiçbir çaba göstermeden edindiği bir özellikle övünebilir, Öyle değil mi? Yani Türk olmakla nasıl övünebilirsiniz ki? Zaten Türk olarak doğuyorsunuz. Yani Türk olmak için ne yapıyorsunuz ki? Ha mesela değil mi? İyi bir öğretmen olmakla övünebilir. İyi bir e, ne bileyim ben anne olmakla övünebilir. İyi bir yurttaş olmakla övünebilir. Yani iyi bir yurttaş nasıl olunuyor bilmiyorum. Vergisini verene mi iyi yurttaş diyorlar? <gülüyor> nasıl iyi yurttaş olunur Türkiye'de onu da bilmiyorum ama yani. Değil mi? Çaba göstermeyiz. İyi iyi biber dolması yapmakla övünebilirsiniz yani. Ama iyi Türk olmakla nasıl övünürsünüz bilmiyorum. Şimdi sosyal e, e, ya da yani işte Türk olmanın diğer, diğer bir şey olmaktan daha üstün olduğunu için ne yapıyorsunuz? Şimdi bu biz biz e, bizi biz yapan sosyal kimliklerimiz dediğimiz sosyal psikoloji şey dinimiz, etnik kökenimiz, toplumsal, cinsiyet Rollerimiz aslında kadın ve erkek olarak doğuyoruz ama kadınlık ve erkekliği içinde yaşadığımız toplum bize tarif ediyor. Tuttuğumuz takım bunlar sadece böyle politik kimlikler olarak daha çok tanıdığımız şeyler değil aslında. Tuttuğumuz takımdan tutun sevdiğimiz müzik bizi bir gruba ait kılıyor. Yaşadığımız mahalle bizi bir gruba ait kılıyor. Pek çok özelliğimiz bizi farklı gruplara ait kılıyor. Yani biz aslında aynı zamanda biz... Kimiz onu öğreniyoruz büyürken. Önce ailede sonra okulda giderek bütün o minicik evimizden giderek büyüyen bir sosyal dünyada. Şimdi bizi biz olmayanla beraber öğreniyoruz. Yani Türk olduğumu öğrenirken Kürt olmadığımı da öğreniyorum. Alman ve İngiliz olmadığımı da ama öğreniyorum. Ve bu dünyada Almanlar, İngilizler, Japonlar, Kürtler işte farklı etnik gruptan insanlar olduğunu da öğreniyorum. Şimdi... ...farklı olduğumuzu öğreniyorum. Acaba... ...tabii sadece... E, ...mesela... ...ilk engelli insanı gördüğümde... Mi, ...engelli olmadığımı aslında öğreniyorum. Mesela kolu olmayan biri olduğunu gördüğümde... ...benim hayatımda... E, ...öyledir. Ben ilk engelli insanı... E, ...beş yaşımda falan gördüm. Ve... ...kolu olmayan biriydi. Mesela o zaman aslında vücudumun tam olduğunu belki öğrendim. Anlatabiliyor muyum? Bu hep yani farklılıkları öğreniyoruz. Ama bunu ben öğrendiğimde aslında şunu öğrenmedim. Onun hayatının zor olduğunu aynı anda öğrenmedim. Benim hayatımın ondan kolay olduğunu öğrenmedim. Ya da yani biz olmayı öğrenirken biz olmayanın, biz olmayanı kim olduğunu öğreniyoruz ama bu farklılık kendiliğinde bir olumsuzluğuna yol açan bir şey değil. Değil mi? Farklılık biz ve onlar kategorisini yaratan bir şey değil kendiliğinde. Biz ve onlar kategorisini yani o moda lafıyla ötekileşen, ötekileştirdiklerimiz ben ve ötekini yaratan şey aslında farkın kendisi değil. Bu farkın bir hiyerarşi içinde olması. Yani onlar olan bizim grubumuzdan daha aşağıda olanlar. Yoksa fark kendiliğinde ayrımcılığı üreten bir şey değil. Çünkü bazen ee, aslında ayrımcılığın tam da meşrulaştırılması için, ayrımcılığın ortadan kalkması için sanki farkların ortadan kalkması gerekiyormuş gibi. Ee, değil mi? Savunulur. Hatta e, farklı olanlar ne kadar çoğunlukta olanlara benzerlerse ayrımcılık o kadar ortadan kalkar gibi. Daha da öteye gidelim. Bunlar aslında birazdan söz edeceğim. Yeni sembolik ırkçılık denen şey. Batıda da. Tarif edilen artık son zamanlarda. Hatta farklı olan, kendi farkından söz ettiği zaman ayrımcılık, ayrımcılık yaptığı söyleniyor. Öyle değil mi? Bizi bölüyorsunuz deniliyor. Mesela işte birileri başka bir mezhebe, mezhepten olduklarını söyledikleri zaman. Ya yani buna ne gerek var deniliyor. Hepimiz biriz. Ya da işte hepimiz aynı milletin çocuklarıyız. Yani farkın kendisi sanki sorun yaratıyormuş'a dönüşüyor. Oysa sorun yaratan farkın kendisi değil. Sorun yaratan bu aramızdaki farkların ya da bizi biz yapan özelliklerin bazılarının çoğunluk ve iktidarda, bazılarının, burada sayısal bir şey kastetmiyorum çoğunluk ve azınlık derken, bazılarının ise azınlık ve aşağıda olmaları ile ilgili bir şey. Ayrımcılık o noktada ortaya çıkıyor. Yani bu hiyerarşik aslında sistem ayrımcılığın arka planını oluşturan ana faktör. Yoksa farkın kendisi ayrımcılığa yol açmaz. Yoksa biz sadece biz derken, Türkleri kastediyorum çoğunluk. Yani ben en azından burada Türk olmayanlar da vardır ama... ...ben ait olduğum çoğunluk grubunu kastediyorum. Biz Türkiye'deki çoğunluk Türkler... E, ...İngilizlere, Almanlara ayrımcılık yapamıyoruz da... ...Kürtlere ayrımcılık yapabiliyoruz değil mi? Oysa onlardan da farklıyız. Tam tersine... ...mesela Avrupa Birliği sürecinde... ...nasıl bir dil tarif ediliyor? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kullandığı dil de çok ayrımcı bir dil. Çünkü... Avrupa için Türkiye aşağıda bir kategori yani Türkler ve Avrupalılarda iki kategori tarif ettiğinizde orada bakın yaraşı değişiyor. Ve aslında orada Türkler dezavantajlı grup haline dönüşüyor. Kendileri bir pozisyonda avantajlı grupken bir pozisyonda dezavantajlı grup haline dönüşüyor. Benim yaptığım başka bir çalışmada mesela bizim Türkiye'de genellikle avantajlı bir grup olarak gördüğümüz Türk kimliğinin Avrupa karşısında ne kadar dezavantajlı bir kimlik olarak algılandığını en milliyetçi Türkler tarafından bile bana o empirik çalışma gösterdi. Şimdi bu biz ve onlar e, kategorisi şu tarif ettiğim onlar e, yani biz olmayanı ve onları tarif ettiğimiz aslında onları e, tarif ederken Alport'un daha 1950'lerde e, sosyal psikoloji bize öğrettiği özcü inançlar kavramından yararlanabiliriz. Özcü inançlar ön yargıların oluşmasına çok önemli bir e, Yapılar, ee, bir grubun özüne dair inançlar taşıma diye tarif ediyor Alport özcü inançları. Siz okuyorsunuz ben tek tek okumayım. Ne gibi bir e, kötülüğü var bu özcü inançlarla bir grubu tarif etmenin? Şöyle, şimdi şuradaki onları çok az sayıda kalıp yargıya dayalı özle tarif ediyorsunuz. Ve bütün bu grubu oluşturan insanları, bu 4-5 özellik çerçevesinde homojenleştiriyorsunuz, aynılaştırıyorsunuz yani. Ve kendi grubunuzla onlar arasındaki farkları bu 3-5 özellik çerçevesinde çizerek hem kendi grubunuzun etrafına katı bir sınır hem de onların etrafına katı bir sınır çiziyorsunuz. Bu neyi yol açıyor? Aslında iki grup arasındaki sonsuz sayıdaki benzerliği görmenizi engelliyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben dindar olmayan, ve başını örtmeyen bir kadın olarak başını örten dindar bir kadınla eğer aramdaki farkı onun başını örtmesi ve benim de başımı örtmemem bir. iki onun dindar olması benim de olmamam diye tarif edersen bu iki özellik etrafında ki hep böyle yapılıyor bu temin o yüzden yaşadığımız örneklerden veriyorum. Bu iki özellik etrafında. Onunla ait olduğu grupla, yani onunla ait olduğu aslında hayatla, kendi ait olduğum grubu bir hayata ayırıyorum. Oysa benim onunla hayatımda sonsuz sayıda benzer şey var. Anlatabiliyorum. Bu ne yol açıyor? En başta söylediğim, zaten bu grup arasında mesafe koymaya yol açıyor. Sadece e, ötekileştirdiğiniz diğer grubu bir ya da birkaç özellikle aslında homojenleştirmiyorsunuz. Kendi grubunuzda bir ya da birkaç özellikle Kapatıyorsunuz. Yani özcülük sadece ötekine zarar veren bir şey değil. Kendinize zarar veren bir şey. Kendi grubunuzu da özcüleştirerek e, tarif ediyorsunuz. Ve ne oluyor? Yani, toleranssızlık e, vesaire vesaire. Şimdi onları, onlara çok detaylı girmeyeceğim. Evet. Sınırları güçlendiriyor. Gruplar arasındaki sınırları güçlendiriyor. Ve kuşkusuz farklılıkları daha öne çıkarıyor. Benzerlikleri değil. Oysa Ayrımcılık ve gruplar arası çatışmayı çözmenin, en azından hafifletmenin en, en önemli yollarından bir tanesi gruplar arası benzerlikleri ortaya çıkarmaktır. Ee, evet, şimdi Alport'un verdiği örnekler yani 50'lerde aslında Alport tarif ediyor. Daha sonra uzun süre Alport'la çok ilgilenilmiyor. Tekrar 80'li yıllarda İngiliz, işte Hazlam, Herak, pek çok sosyal psikolog tekrar Alport'un özcü inançlar e, kategorisini güncel hale getirerek kullanıyorlar. Şimdi bu çok böyle güzel örnekler verebiliriz değil mi? Mesela e, Evet yani Türklere özgü pek çok nitelik. Hani biraz önce işte Türküm, doğruyum, çalışkanım diyordu. <gülüyor> İsmini de unuttum. Arkadaşımız onun gibi yani. O da değil mi? Doğru ve çalışkan olduğumuz özcü inançlar mesela. Her Türk asker doğarda. Özcü inanç. Bu arada bu her Türk asker doğar lafındaki cinsiyetçi şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani kadınlar Türk değildir. Buradan kurtarıyoruz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> her erkek Türk aslında. Çünkü zaten Türk demek erkek demek yani. Ben çikayetçi değilim. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> ırkçılık Aslında... Özellikle... E, ...artık çok hani dünyada sanki kalktı gibi görünen bir şey... ...bildiğimiz böyle kaba eski usul ırkçılık... Ee, ...batıda özellikle yani hukukun geliştiği toplumlarda... ...demokrasini demeyeceğim hukukun diyeceğim... ...geliştiği toplumlarda... ...en azından e, ırkçılığın daha net suç olduğu toplumlarda... ...şimdi yeni bir ırkçılık türünden söz ediliyor... ...sembolik ya da modern ırkçılık dediğimiz şey... Ayrımcılıkta da aslında bunu sembolik ya da modern ayrımcılık olarak da tarif edebiliriz. Çünkü artık yasal olarak eskisi gibi işte bir lokantanın önüne siyahlar ve köpekler giremez yazamıyorsunuz. Değil mi? Ya da işte e, yapamıyorsunuz bunları yani. Türkiye'de zaten hiçbir zaman böyle açık yapılmamıştır biz. Çünkü hiç, hiç, hiç ırkçı ve ayrımcı bir millet değilizdir. Hep böyle yumuşak yumuşak çaktırmadan yaparız. E, mesela size örnek vereyim. İzmir'de kemer altında ben... E, Söylerken çalışmalarımı söylediğim bir kemer altı envanter çalışması yaptık. İzmir'in kemer altı diye bilenler biri bile çok güzel bir çarşısı vardır. Benim sevdiğim bir çevre psikoloji çalışması aslında o. Orada mesela ilk başladık işte sorunlarını falan da soruyoruz. Yani hem mekanı hem orada çalışanları falan kapsayan böyle enteraktif bir çalışmaydı. Soruyoruz nedir sorunlarınız? Diyorlar ki işte her şey çok güzeldi. İngilizler geldi, iş bozuldu. Uzun süre anlamadım yani ne bu İngilizler yani? Şimdi kemer altına İngilizler gelmiş. Diyorum ki hani bizim İzmir Limanı'na yük gemileri falan gelir. Oradan İngilizler iniyor da geliyor da buraya falan. Uzun bir süre sonra anladık ki Kürtlere İngilizler diyorlar. Çünkü kemer altı lütfen yadırgamayın işte değilse alenen Kürt demiyorlar. Çok kibar bir şehirizdir biz yani. Şimdi çünkü e, kemer altında ticaretin yani toplam şeyin %10'u falan artık Kürtlerin elinde yani. İyi ki de öyle hani Kürtlerin yukarı doğru hareket edebildiğini gösteriyor. Ben bundan çok memnunum. Ama Kürtler geldiler, işte dükkanları alıyorlar falan, kemer altını ele geçiriyorlar demiyorlar. İngilizler diyorlar. Meğer kendi aralarında da Ayıp olmasın diye. Neden İngiliz? Onu da öğrendim. Kürtler İzmir'e ilk, yani, ilk göçler, menemendi bir İngiliz tepe diye bir yer varmış bu. Kurtuluş Savaşı'nda muhtemelen konmuş bir isim. Kürtler ilk geldiklerinde o İngiliz tepede yerleşmişler. O yüzden de bu sözünü ettiğim zaten kemer yaşlı yaşlı adamlar. Yani onlar eski İzmirler ve o zaman ilk geldiklerinde de Kürtlere İngilizler deniliyormuş. Sembolik şeyine bakar mısınız yani? Yabancılar aslında ama kibar bir dil. Hakikaten mesela doğullar denir değil mi bu tür Kürtlere yönelik kötü bir laf edildiğinde yani doğullar geldi, şehrimizi mahvetti ya da işte göçmenler geldi. Burada bütün şehirlerde edilen laflar bunlar. Şimdi bu aslında yeni, yani sembolik ırkçılık bu değil. Bizde eskiden beri çok aleni, mesela şu, işte şunlar giremez diye bir lokantada genellikle olmadı. Bazen devlet görevlilerimiz, aklı evvel devlet görevlilerimiz böyle şeyler yapmaya kalktı. Mesela ben hatırlıyorum, inşaat işçilerinin... Bodrum kaymakamlığı Bodrum merkezine çıkmasını yasaklamıştı. Hatırlıyor musunuz yıllar önce turizm sezonunda? Ben çok net hatırlıyorum. Yine bir ara sizin İstanbul'daki aklı evvel devlet yetkililerinden biri, tinerci çocukları bir adaya toplamayı önermişti. Hatırlıyor musunuz? Ne adası? Siz bütün kötülükleri çabuk unutan bir grupsunuz galiba. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Hatırlamıyor musunuz? Bir ilk bu çocuklar 5-6 sene önce buralarda ne adası var? Oraya götürelim demişti. Ben çok net hatırlıyorum. Böyle şeyler var. Mesela bunlar açık ırkçılık göstergeleridir. Ama şimdi bunlar artık ayıp. Çünkü insanlık belli bir düzeye vardı bu konuda. Yani ayrımcılık ayıp bir şey en azından. Bu ayıp da çok önemli bir kavram diye düşünüyorum. Unuttuğumuz, unutmamamız gereken. Şimdi bu sembolik ayrımcılık ise aslında ayrımcılığın ve ırkçılığın yeni yeni formu. Ciddi kuramlar var. Ben hani kısa özetler yaptım burada sadece haberdar etmek için aslında. Ama bulabilirsiniz yani sembolik e, ırkçılık ya da modern ırkçılık e, şeyleri, başlıkları. Mesela ayrımcılığın aslında sorumluluğu yani ayrımcılığın mağduriyetinin sorumluluğunu Ayrımcılığa uğrayan gruplara yüklemek mesela bir şey bu. Bir örnek yoksullar yeteri kadar çaba sarf etse, çalışsa, çabalasa bu durumda olmazlardı. Bu hani tipik çalışan kazanır elması kızarır felsefesi. Yani ben çalıştım o yüzden yoksul değilim. O da çalışsaydı yoksul olmazdı. Ee, ya da yoksullar aslında yani yeterince zeki olmadıkları için insanlar. E, yeterince becerikli olmadıkları, yeterince yetenekli olmadıkları için yoksul kalıyorlar. Şimdi e, bu mesela bizde çok yaygın, bizden örnekler vermekteyim. Kürtler zaten eşit haklara sahip cumhurbaşkanı bile oldular. Bu çok yaygın değil mi kullanılan bir laf? Yani Türkiye'de. Sadece Kürtler mi fakir? Fakirlik her yerde var. Büyük şehirleri işgal ettiler, kapkaç, döre cinayetleri, olguları Kürtlükle birleştirmek. Şimdi bunlar aslında. İki şey yapıyor sembolik ayrımcılığın iki ayrı biçimi bir ayrımcılığı ve eşitsizliği görmezden gelmek yani örneğin Türkiye'nin belli bölgelerindeki yoksulluğun diğer bölgelerindeki yoksulluktan farklı olduğunu görmezden gelmek ee, Kürtlerin işte anayasal olarak da eşitliklere sahip olduklarını aslında savunmak bunu işte cumhurbaşkanı bile oluyorlarla anlatmak ve bir sürü işte töre e, ...cinayetlerini vesaireyi de etnik kökenle birleştirerek aslında çok eski usul bir ayrımcılık yapmak. Yine şu en son eşcinseller için çok söylenen bir şeydir. Bu inci, en alttaki inci ülkemizin ünlü bir e, psikiyatrisi tarafından siz tanırsınız. Kim diye düşünüyor Kerem, Kerem Doksat. E, en büyük homofobik psikiyatrislerimizden biridir. Şimdi o televizyonda şöyle söyledi ki, ben hiç homofobik değilim, ee, çok da eşcinsel arkadaşım vardır, hepsini çok severim, ha, yeter ki adam olsunlar, yolda kıvırta kıvırta yürümesinler. Şimdi ne kastediyor, hatta şöyle bile, evime de bile gelip gidiyorlar, bakar mısın sanki vahşi hayvandan bahsediyor, yani, evime bile gelip gidiyorlar, yeter ki adam olsunlar. Aslında şunu kastediyor, bakın. Bu tam bir sembolik ayrımcılık örneğidir. Bu şey gibidir, başörtülü kızlara peruk takarak okula girin demeye benziyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da yine dindar insanlara örneğin, Kur'an'da başörtüsünün aslında vaaz söylemeye benziyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bana benzemen için ne gerekiyorsa bak ben sana söylüyorum bunları yap o zaman ben sana kötü muamele etmeyeceğim. Bir kere şu cümlede bakın bütün eşcinseller kıvırta kıvırta yürür gibi bir zaten şey var yani. Stereotipleştirme var. Artı eşcinsellere olumsuz davranmamamın bir tek koşulu var. Bana benzer oldukları süreci buradaki adam kendini adam olarak düşündüğü hiç. Yani benim gibi adam olsunlar demek istiyor. Şimdi... Bu işte aslında sembolik ayrımcılığın yeni biçimi. Yani ayrımcılığa uğrayan gruplara şu mesajı vermek. Ya olduğunuz gibi olmayın ya da eğer olmaktan kendinizi alamıyorsanız öyle görünmeyin. Anlatabiliyor muyum? Benim gibi görünün. Yani işte dini inançlarınızı kamusal alana taşımayın. Bunun gibi cinselliğinizde yani... ...ne anladığınızı, bedeninizde ne olduğunu da bana göstermeyin. Anlatabiliyor muyum? Etnik kimliğinizi de göstermeyin. Mesela ana dil konusuna da bakın aynı şey. Hepsi aynı akıldan besleniyor. Şöyle şeyler var değil mi cümleler? Kim karışıyor? Kürtler istedikleri gibi her yerde Kürtçe konuşuyorlar. İyi o zaman biz de her yerde Türkçe konuşalım. Okullarda Türkçe ama okuyup yazma öğrenmeyelim. Yani konuşma hakkının sanki... ...ana dili geliştirme ve öğrenme hakkını karşılıyormuş gibi... Bir inanış. Bunun böyle olmadığını kesinlikle bildikleri halde. Şimdi bu bunlar aslında ayrımcılığın yeni türleri. Çok daha tehlikeli türleri. Neden biliyor musunuz? Çünkü açıkça ayrımcılık yapmıyor gibi görünüyor. O yüzden de ayrımcılığın meşrulaştırılmasına çok büyük katkısı oluyor. Ee, biraz daha zamanım var mı? 15 dakika değil mi? Biraz... Ayrıntılı bundan sonrası belki daha hızlı olacak. Şimdi şu ana kadar aslında daha çok bireysel süreçlerine e, ve sosyalizasyon sürecinde e, birbirimiz değişikler sürecinde nasıl ortaya çıkıyor, hangi kavramlarla ortaya çıkıyor onları konuştuk. Şimdi bir de ayrımcılığın en başta söylediğim bir ideolojik arka planı var. Yani bir toplumsal arka planı var ki sosyal psikoloji bu kısmıyla da ilgileniyor. Şimdi iki temel aslında kuram var sosyal psikolojide. En yaygın, pardon iki temel kuram yok ama en yaygın, en güçlü. iki temel kuram var, hangi konuda gruplar arası ilişkiler konusunu ele alan iki temel yaklaşım var. Bunlardan bir tane sosyal kimlik kuramı, bir tanesi de sistemli meşrulaştırılması kuramı. Aslında bütün bu kavramlar sosyal kimlik kuramı ile sistemi meşrulaştırılması kuramından çıkarılmış kavramlar. Şimdi sosyal kimlik kuramı bize şunu öğretiyor en temel olarak. Ee, herkes, yani bir kere grup aidiyeti vazgeçilmez kaçınılmaz bir ihtiyaçtır ve insanlar gruplara ait oldukları anda yani kendilerinin bir grup içinde tarif ettikleri anda o grubun diğer gruplara karşı üstün olduğunu düşünme eğilimindeler. Buna ne diyoruz? İç grup taraftarlığı diyoruz. Ve Doğal olarak herkes kendine bir iç grup tarif ederken bir de aşağıdaki bir grup tarif ediyor. Daha dezavantajlı bir grup tarif ediyor. Aslında bu daha ilk yapılanma ayrımcılıkla ilgili olabilecek bir sisteme götürüyor bizi. Fakat sosyal kimlik kuramı şunu da e, özellikle e, söylüyor. Dezavantajlı gruplar, yani daha doğrusu sosyal kimlik kuramının asıl derdi bu. Nasıl oluyor da ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı gruplar... Ee, bu dezavantajlı durumlarıyla başa çıkıyorlar ya da bu dezavantajlı durumu değiştirmek için neler yapıyorlar? Buna sosyal kimlik kuramı yani dezavantajlı grupların kimlik e, ne diyelim olgularına negatif kimlik olguları diyor. Hani biraz önce söyledim ya mesela Türkler bir etnik kimlik olarak, bir ulusal kimlik olarak Türkiye içinde farklı etnik gruplara karşı bir Üst kimlik yani pozitif kimlik ama Avrupalılarla karşılaştırıldığında bir negatif kimlik kategorisine dönüşüyor. Yani bu pozitif ve negatif kimlik kategorileri aslında sabit şeyler değil. Bağlama göre değişiyor, gruplar arası ilişkiye göre değişiyor. Şimdi bunu neden sosyal kimlik kuramanın aslında bu tabi grupların yani yönetilen e, ve dezavantajlı grupların... E, kendi benlik imajlarını, çünkü bu yaralı bir benlik, yani zedelenmiş bir benlik ve dezavantajlı bir benlik, aşağılanan bir benlik. Bu benlikle yaşayabilmek mümkün değil. Bu benliğin değişmesi ve bu olumsuz benlik imajının geliştirilmesi için dezavantajlı gruplar neler yapıyorlar, sosyal kimlik kurama bunu e, dert ediyor diyeyim. Ve, yani herhalde binlerce demem, dememin bir sakıncası yoktur. E, Araştırma deney e, yapılmış bir alan bu. E sonuçta bilmiyorum şekli izleyebiliyorsunuz, izleyebiliyor musunuz? Aslında temel biraz tabi kuramı bilmek de lazım ama temel olarak şöyle özetleyebilirim. Bir e, yani bir kez sosyal hareketlik ve sosyal değişim içine giriyorlar dezavantajlı gruplar. İki tür yani bu grupların üyeleri. Bireysel olarak hareket ediyorlar ya da grup olarak hareket ediyorlar. Aslında bu da kendi seçimlerine bağlı değil. Koşullarına falan bağlı bir şey. Bireysel hareketlilik ve onların her hareketinde aslında baskın grup, çoğunluktaki ve avantajlı grupta bir takım stratejiler izliyor. Bireysel hareketlilik aslında üst gruba yani yüksek statülü gruba geçmek için sınırları zorlama ve geçme yani bireysel kurtuluşu. ...dezavantajlılık ve olumsuz benlik imajından bir eser olarak kurtulmayı amaçlayan bir e, dizge diyeyim. İzliyorsunuz herhalde onları tek tek okumuyorum ama bana mesela bu tam şey İbrahim Tatlıses örneği. E, öyle değil mi? E, farkındaysanız bu bir tesadüf değil. İbrahim Tatlıses'in sesi güzel olmasaydı e, böyle bir şey olamazdı. Ama ne oldu aslında nereye kadar? Mesela İbrahim Tatlıses ne kadar bir... E, yani Türk pop sanatçısı kadar, değil mi? Aslında üst gruba ait biri olabildi. Yani ne kadar olabilir, ee, değil mi? Hep biraz büyük altından gülünen, hep biraz dalga geçilen biri oldu ve öyle olarak kalacak. Şimdi sosyal değişim, eğer bilişsel alternatifler varsa, yani e, bir takım e, gruplar önce kendi sosyal olum ...imajlarını değiştirmek için bir takım yollar izliyorlar. Mesela üst grupla kendilerini... Çünkü bu hep sosyal karşılaştırmalar yoluyla gerçekleşiyor. Bu karşılaştırmalarda kendileri için olumsuz sonuçlar veren... ...kategorilerden vazgeçip yeni kategoriler örneğin... ...yeni boyutlar bulmaya çalışıyorlar. Mesela... E, ...yani biz yönetemiyoruz ülkeyi daha çok onlar yönetiyorlar... ...ya da işte biz batıda yaşayamıyoruz Türkiye için. Ama mesela... Biz aslında daha akıllıyız. Atıyorum. Yani bu konularda hiç doğru düzgün çalışma yok Türkiye'de. Ee, mesela sormuştun ya bana hani konuşurken ne yapmak isterdik. Belki de bunu yapmak lazım. Örneğin Kürtlerin e, politik örgütlenmeler dışında e, negatif kimlik algılarını değiştirmek için mesela ne tür stratejiler kullandıklarını biz bilmiyoruz. E, şimdi bunları tek tek okumayacağım. Çünkü e, zaman kaybedeceğiz. Ama bunun özeti şu. Eğer aşağıdaki dezavantajlı gruplara normatif yollarla bireysel ya da grup olarak kendi dezavantajlı durumlarını değiştirme imkanı üst gruplar tanımazsa... E, bir başka çok daha ayrıntılı bir şekil vardı onu çıkardım. Politik olarak ne yapıyorlar onu da gösteriyordu. Normatif olmayan yollara başvuruyorlar. Yani ya normatif yollarla durumlarını değiştirmeye çalışıyorlar ya da normatif olmayan yollarla değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer... Dezavantajlı grupların önleri sürekli kesilirse, normatif yolları kullanmaları yani yasal, legal, işte meşru yolları kullanmaları engellenirse, her zaman meşru olmayan ve illegal yollara başvuruyorlar. Bu bütün dünyada böyle oluyor, bizde de böyle oluyor. Şimdi, sistemin meşrulaştırılması kuramı ise şunu dert ediyor bir başka kuram olarak. O da dezavantajlı ve ayrımcılığa uğrayan grupların aslında bu durumla nasıl başa çıktıklarının cevabını anlamaya çalışıyor. Ve diyor ki eğer durumu değiştirecek güçleri ve stratejik e, müdahale yetenekleri yoksa aslında şunu yapıyorlar, dezavantajlılığı meşrulaştırıyorlar. Yani tıpkı üst grupların kendilerine yaptığı gibi biraz önce örnekler verdim ya e, ayrımcılığı hak ettiklerine dair, dezavantajlılığı hak ettiklerine dair Stratejiler geliştiriyorlar. Çünkü bu aslında benlik imajını korumak için daha kolay ve daha işe yarar bir yöntem. Nasıl işte çok yaygındır aslında. Kadınlar hakikaten aptaldır biraz. Değil mi? Biz bunu kadınlar kendi aramızda... Yani evet bazı kadınların yönetilmeye ihtiyacı vardır. Mesela benim annemin şiddet konusunda çok yaygın yani sonuna kadar inanıyor buna. Akıllı kadın dayak yemez anneme göre yani. Bütün dayak yiyen kadınlar aptal. Şimdi bakın bu aslında ne yapıyor dayağın kendisini aslında kadına atfediyor sorumluluğu değil mi? Aptal olmasın dayak yemesin. Yani erkekler çünkü kadın erkeği idare edebilir. Ama neden idare edebilir? Onu dövmemesi konusunda onu idare edebilir. Şimdi bu aslında şiddet gören kadının şiddeti kendisinin hak ettiğini e, söyleyen bir e, düşünce. Şimdi bu meşrulaştırma, ayrımcılığı meşrulaştırma aslında Politik muhafazakarlığa götüren bir şey. Neden politik? Burada politik muhafazakarlıktan kastımız şey değil, e, yani tipik bildiğimiz sağ muhafazakarlık olmak zorunda değil. Politik muhafazakarlık solda olabilir. Şurada tarif ettiğim, şimdi e, yani milliyetçilik, militarizm, geleneksellik, dindarlık, otoriterlik gibi politik muhafazakarlık göstergeleri yükseliyor. Değişime direnç artıyor bu meşrulaştırma süreci arttıkça ve eşitsizlik onaylanıyor. Neden eşitsizlik onaylanıyor? Çünkü ayrımcılık ve dezavantajlılığın meşrulaştırılması söz konusu olduğu zaman ayrımcılıktan kaynaklanan eşitsizlikler toplumda çok daha kolay onaylanıyor. Çünkü bunu hak ettikleri düşünülüyor. Bu şekilde yine şu çevresel ortam mesela çok önemli. Belirsizlik eğer yaygınsa bir toplumda. Mesela ben Türkiye'nin sosyal değişim açısından çok hızlı bir Toplum olması bakımından her zaman ciddi bir belirsizliğin olduğu bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ee, liberal pazar koşulları, vahşi ekonomik liberal pazar koşulları yaygınsa bu çünkü ne yol açıyor? Ciddi bir rekabete ve e, kaynaklara sahip olanlarla sahip olmayanların aslında aralarındaki farkın çok büyümesine yol açıyor. Ve tabii korku ve tehdit özellikle batı toplumlarının aslında son dönemde bizim iktidarlarımız... Ee, eskiden ben mesela hatırlıyorum çocukluğumda ilk gençliğimde bu an hani dört tarafımız düşmanla çevrili edebiyatı çok daha yaygındı değil mi? Batıda Yunanlar, kuzeyde şunlar. Şimdi artık mesela Yunan lafı çok duymuyorum. Şimdi bizde neye döndü? İç tehdit. Aslında bizde de hala korku ve tehditle yönetiliyoruz. Korku ve tehditi bir e, yani çoğunluk e, ideolojisi olarak kullanmak bütün toplumlarda politik muhafazakarlığı artıran bir şey. Bizde şimdi ne var? Giderek onlar da önemini kaybediyor. İnşallah tamamen ortadan kalkar diye umuyorum ama iki değil mi bizim kadim korkumuz var yani. Ne biri bölünme, biri şeriat. Değil mi? Yani ikisiyle yönetiliyoruz biz çok uzun zamandır. O yüzden bu iki korku yüzünden bir sürü şey, yani bunlar temel korkularımız. Bunlar yetmediği zaman işte Kahpe Yunan, Ermeni Dölü değil mi? Her yerden birileri geliyor. Batıl toplumlar ne yapıyorlar? İşte Usame Bin Laden'di, El-Kaide'ydi. Şimdi ne olacak bilmiyorum yani. El-Kaide, hani Usame Bin Laden'den sonra nasıl bir şey üretecekler bilmiyorum. Mesela Amerika politikalarını yıllardır bunun üzerine dayandırıyor. Bakın, politik muhafazakarlık derken çok geniş bir şey kastediyoruz. Ayrımcılığın ve sistemin genel olarak meşrulaştırılmasına yol açan politik arka planı kastediyoruz. Bunun peki... Sosyal psikolojik göstergiler neler? Dokumatizm, belirsizliğe, toleransızlık, normativizm, otoriterlik, özcü inançlar. Bunların hepsi bakın ayrımcılıkla ilgili yapılar. Yapı ve düzen yanlılığı kapanma ihtiyaç. Gruba kapandığınız gibi, ilk başta anlattım ya grupların arasında kalın sınırlar çiziyoruz. Gruba kapandığınız gibi kendi içinize de kapanıyorsunuz. Aslında çok uzun konular bunlar. Mesela ben bu ev içlerinin artık... Özel haz alanları haline getirilmesine örneğin çok muhafazakar bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sokaktan eve dönüş. Aslında muhafazakarlığı çok pekiştiren bir şey. Yani değil mi filmleri evde seyrediyoruz, internet, evden çıkmadan mesela acayip siyaset yapıyoruz. Değil mi o gruba imza atıyoruz, bu gruba imza atıyoruz. Oraya klikliyoruz, buraya klikliyoruz. Yani ev, haz mekanları olarak evler. Eve dönüş. Ee, bu ne kadar iyi bir şey içemin değilim yani. Sokağın yok oluşu. Bu politik adın yok olması demek aslında. Şimdi epistemik e, dürtüler, sosyal bilgisayar dürtüler. E, politik muhafazakarlığın bu şu saydığım kategori. İdeolojik dürtüler e, var aşağıda bu sözüne ettiğim. Tabi bu kuramları tek tek anlatamıyorum ama bir de varoluşlar dürtüler var. Benlik saygısı biraz önce söz ettiğim gibi eğer içinde bulunduğum dezavantajlı durumu değiştiremiyorsam bunun benliğimde yarattığı zedelenme, bu durumu ben hak ettim diye düşünmeni yarattığı zedelenmeden daha büyük. O yüzden hak ettiğimi düşünüyorum. Ee, ve tabii ölüm korkusu son yıllarda bu terör management teori olarak e, anılan özellikle yine Amerikan icadı bir Kur'an bu da. Bu da e, yani özellikle işte Amerika'da 11 Eylül'den sonra çok revaçta olan bir e, Kuram insanların terör tehdidi altında ama bunu sırf terör yani şu korku tehdit bağlamında da düşünün. Terör ve e, korkusu altında bu koşullarda yaşadıkları zaman bir ontolojik aslında biraz işte e, psikolojik özleri de var. Bunun bir ölüm korkusuyla yüz yüze geldikleri ve kapanlıkları gene e, söyleniyor. Şimdi bu genel bir e, yapı modeli. Şimdi ayrımcılığın meşrulaştırılması aslında, şimdiye kadar biraz anlattım, ee, bu adil dünya enerjden biraz bahsetmem lazım ama şu ana kadar anlattıklarım zaten ayrımcılık kurbanlarının değersizleştirilebileceğini gösteriyor bütün bu kuramlarla. Yani örneğin şiddete uğrayan bir kadını eğer bu şiddetten sen sorumlusun, sen korunabilirdin yeterince akıllı olsaydın diye düşünüyorsak zaten kurbanı burada değil mi şiddet kurbanını değersizleştiriyoruz. Ya da işte e, e, takma yani e, başörtünü git okulunda oku dendiği zaman. Onun uğradığı ayrımcılığı aslında kendi tercihine bağlayarak <gülüyor> ayrımcılığı hem gözden rak tutuyoruz, üstünü örtüyoruz hem de kurbanı değersizleştiriyoruz. Yani kendi bunu hak ediyor haline getiriyoruz. Şimdi bu adil dünya inancı teorisi var belki e, biliyorsunuz. E, aslında taciz ve tecavüze uğrayan kadınlarla yapılmış ilk çalışmalar adil dünyana inancı konusunda. Çok uzun anlatmaya vaktim yok ama şunu söyleyeyim şöyle bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ee, i̇nsanlar dünyanın adil olduğuna inanmak istiyorlar ki kötülüklerden korunabileceklerine kendilerini ikna edebilsinler. Yani ben eğer e, her an tecavüze uğrayabileceğimi düşünürsem bir kadın olarak sokağa çıkamayabilirim. O yüzden şöyle düşünme ihtiyacı içindeyim, komitif olarak, risel olarak şöyle düşünme ihtiyacı içindeyim. Eğer ben şu şu şu şu davranışları yaparsam, şunlara şunlar şunlara dikkat edersem tecavüzden korunurum. İlk çalışmalar bu olguları empirik olarak bu bakış açısını desteklemiş. Yani oradan şu çıkıyor, dünya aslında adil bir yerdir. Başına kötü şeyler gelenler kendi hataları yüzünden bu kötü şeyleri yaşıyorlar. Bundan çıkan sonuç ne? Benim varmak istediğim yer neresi? Ben eğer yeterince dikkatli davranırsam kötülüklerden uzak durabilirim. İnsanın ihtiyacı olan bilgi bu. Ve bu adil dünya inancı kuramı olarak geliştiriliyor. Bu adil dünya inancı arttıkça ben gerçekten bir sürü, 3-5 tane empirik çalışma yaptım. Hepsinde doğrulanıyor. Yani adil dünya inancı yüksek olanlar, dünyanın adil bir yer olduğuna inananlar kim ne yaşıyorsa bunu hak ettiğine inananlar gerçekten kurbanları değersizleştiriyorlar. Kurbanın değersizleştirilmesi ayrımcılıkla neden ilgili? Çünkü ayrımcılığın sorumluluğunu kurbana yön, ayrımcılık sonucunda ortaya çıkan şiddetin sorumluluğunu kurbana yüklüyorsunuz ve ayrımcılığın üstünü örtüyorsunuz, meşrulaştırıyorsunuz. Ahlaki dışlama çok önemli bir kavram gene ayrımcılık konusunda. Toplumun asıllar ve sözdeler, değil mi? gerçekler ve sahteler, birinci ve ikinci sınıflar diye ayrılması, toplumun ahlaki sınırlarının belirlenmesi ve bazılarının bu sınırların dışına itilmesi. E, genel olarak bu. Yani bu ayrımcılığı çok yaygın kullanılan bir şey. Ayrımcılığa uğrayan gruplar esas ahlaki insan grubumuzun dışına itiliyorlar. Yanlış bilinç kavramı aslında sistemin meşrulaştırılmasıyla ilgili bir kavram dezavantajlıların kendi durumlarıyla ilgili doğru bilinç sahibi olmamaları. Yani dezavantajlılığın gerçek sonuçlarını görememeleri. Biraz önce anlattım. Gene algılanamaması, bu da sözünü ettik. Vatanseverlik, milliyetçilik gibi kavramlar zaten ideolojik arka planını oluşturuyor. onları üzerinde çok uzun imkan yok. Şimdi nasıl azaltırız? Hemen bunları ee, kısa kısa söyleyip bitireceğim. Şimdi aslında ayrımcılık neden ortaya çıkıyor? Ee, kabaca şu ana kadar e, konuştuğumuz e, belki temel şeyler bunlar ve nasıl ortadan bunların üzerinde durmayacağım artık. Ee, evet. Şimdi şu şu çok önemli bence. ...bizim ülkemizdeki durumu anlamamız açısından da çok önemli. Bir kere şu biliniyor, yani yapılan araştırma şunu gösteriyor. Eğer ayrımcılığa uğrayan grup gerçekçi bir tehdit oluşturuyorsa... E, ...ayrımcılık çok daha kolay meşrulaştırılıyor. Çünkü zaten e, biraz önce söz ettim ya... ...ayrımcılık yani çoğunluk ve iktidar grupları ayrımcılık yapan gruplar... ...zaten ayrımcılığa uğrayan grupların tehdit olduğunu her zaman söylüyorlar. O yüzden şimdi... Ee, bu tehdit gerçek olduğu zaman mesela Kürt e, sorununun, Kürtlerin talep ettikleri hakların silahlı mücadeleyle aslında savunuluyor olması gerçekçi bir tehdit oluşturuyor. Yani gerçek, sembolik olmayan bir tehdit olduğunda ortada Kürtlere yönelik ayrımcılık çok daha rahat meşrulaştırılıyor. O zaman mesela çok rahat bundan çıkacak olan sonuç, ben her zaman bunu dile getirmeye ihtiyaç duyuyorum. Aslında Kürt sorununun çözümünde şiddetin, Sona ermez gerekir. Öncelikle çünkü e, Kürtlerin uğradığı haksızlıkların görünür kılınmasının başka yolu yok. Yani şiddet sürdükçe e, bu e, meşrulaştırma e, devam ediyor. Yani şiddetin kendisinin kötü olmasının dışında da bir gerçekçi tehdit olarak var. <gülüyor> Algılanan sembolik tehditler, mesela ayrımcılığa uğrayan grupların aslında... Ee, başka açılardan güçlenmeleri ee, atıyorum. Bu Türkiye'de de aslında çok yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da örneğin Yahudilerin, e, değil mi? O yani Yahudilere yönelik zulmün en önemli arka planlarından biri Yahudilerin ekonomik olarak çok zengin olduğunun sürekli yayılmasıydı. Türkiye'de de böyle bir şey vardır, değil mi? Azınlıklara yönelik. İşte e, aslında göründüklerinden çok daha güçlü oldukları, el altından e, ülkeyi yönettikleri. Mesela ...burada yazmamış söyle Yazmak lazım. komple teorileri aslında dairemcılığı... ...her zaman çok meşrulaştıran şeyler. Çünkü sembolik tehditleri besliyorlar. Ee, yine de başka... ...sembolik tehdit. Örneğin eşcinselliğin... ...insanlığın soyunu kurutacağı... ...değil mi? Tehdidi. Yani... ...insanlık soyunun... ...kuruma tehlikesi varmış gibi. Hani eşcinsellik insanlığın... ...soyunu kurutmaz zaten ama... ...sanki böyle bir tehdit varmış. Az insan varmış... ...dünyada gibi. Eee... Ya da işte ailenin e, vesairenin e, mesela aileye yönelik bir tehdit e, e, olarak sürekli öne sürülmesi gibi giderek topluma giderek işte düzenimizin bozulacağına dair. Yani bütün bunlar sembolik tehditler. E, evet dış grup üyeleriyle yani ayrımcılığa uğrayan grup üyeleriyle iletişimde ortaya çıkan gruplar arası endişe, gerginlikler, çatışmalar arttıkça bir toplumda ayrımcılık daha artıyor. Zaten kalıp yargıların önemini gördük. Şimdi en sık kullanılan ve etkili olan altı yöntem şunlar ayrımcılıkla mücadelede. Gerçekçi ve sembolik çatışmayı azaltmak. Yani gerçek çatışmayı hakikaten ortadan kaldırmak. Biraz önce söz ettiğim. Sembolik çatışmayı da bu sembolik tehditleri deşifre etmek. Yani bunların sembolik olduklarını gerçek olmadıklarını deşifre etmek. E, gruplar arası temaslar, en baştan beri anlatmaya çalıştığım ayrımcılık bizi birbirimizden ayrı ve ilişkisiz gruplar halinde yaşamaya götürüyor zaten. Onun için bunun panzehri nedir? Bu teması güçlendirmektir. Buraya gelmeden önce arkadaşlarla dışarıda konuşurken konuşuyorduk. Mesela üniversitelerin giderek homojen öğrenci gruplarından oluşması aslında bu gruplar arası temasları çok engelleyen bir şey. Ben örneğin kendi hayatımdan verebilirim. ...Türkiye'de yaşayan farklı etnik gruptan, farklı mezheplerden, farklı dinlerden insanları ben üniversitede gördüm. Daha önce göremezdim. Çünkü kendi mahallemde oku Anlatabiliyor muyum? Yani bana benzerlerle hep beraberdim. Üniversitelerin farklı yerlerden gelen, heterojen gruplardan oluşması aslında bu teması artıracağı için... ...ayrımcılıkla ilgili zihinsel arka planı yumuşatabilir. Ama tabii yapay bir takım temas yolları da bulunabilir. Bir sürü şeyler yapılıyor aslında. Hani değişim programları mesela üniversitelerde öyle şeyler yapılabilir. Siz de belki ona dahil misiniz bilmiyorum. Bize örneğin Türkiye'nin farklı üniversitelerinden sekiz tane psikoloji öğrencisi geldi bu sene. Bir, bir hafta kaldılar biz de İzmir'de. Derslere girdiler. Mesela o bence çok hoş bir şey yani. Sanıyorum psikoloji öğrencilerinin bir örgütlenmesi var. O ayarlıyor bunu. Mesela bu tür. Yani benim aklıma öğrencilerle ilgili geliyor. Bütün toplumda bunlar yapılabilir. Gene. Mesela Kürt sorunuyla ilgili iki taraftan da çocuğunu kaybeden annelerin, değil mi? Ortak yaptığı bir takım şeyler var. Yani o kadınların aslında ortak acılarını paylaşmaları. Bütün bunlar bu gruplar arası gerginlikleri azaltacak şeyler. Planlı ister alıcılık tecrübelerini yaşatılmaz. Bu biraz empatik yaşantıyı öğretmek anlamında, özellikle ayrımcılığın nasıl bir şey olduğunu anlamak için bu tür Çalışmalar yapılması, rol modellerinin görünür kılınması, ayrımcılığa uğrayan grupların hep olumsuz rol modelleri vardır. Medyada, yaygın, kamusal kanallarda e, olumlu rol modellerinin görünür kılınması gerekiyor. Birlikte yapma, öğrenme pratiklerinin geliştirilmesi bu gruplar arası temasları e, geliştiren bir şey. Ve tabii değer çatışmalarını açığa çıkarmak. Yani hangi değerlerde... Anlaşamıyoruz. Hangi değerlerde anlaşıyoruz? Şimdi birazdan yani burada göreceğiz. Aslında bir üst değer inşa etmek en güzeli. Temas nasıl tekrar sağlanabilir? Örneğin ayrımcılık bir iç ve dış grup kategorizasyonu yapıyordu ya. Yani iç ve dış grup ayrımı yaparak aslında kategorizasyonu yaparak ayrımcılığı zihnimizde oluşturuyorduk. Bunun tersini de kategorizasyonu gerçekleştirmek. Zayıflatıp Farklıkları değil, benzerlikleri birbirine göstermek. Bir ikincisi tekrar kategorize etme. Ee, daha üst ve ortak bir kimlik kullanılıp, gruplar birleştirilerek, önceki iç-dış grup iç dış grup kategorizasyonu zayıflatıp yeni bir ortak iç grup yaratmak. TC vatandaşlığı, Türkiyelilik. Mesela Türkiyelilik bana çok önemli bir şey gibi geliyor. Çünkü coğrafyaya gönderen bir kavram. Yani... Coğrafya her zaman daha barıştırıcıdır ee, gibi bir, hani o sorunla ilgili, başka sorunlarla ilgili başka bir şey. Ortak farklılıklar yaratmak, e, farklılıklarımız var ama hepimizi benzeştiren ya da hepimizden farklı olan bir başka. Bu aslında tabii olumsuz kullanıldığında kötü şeye de yol açabilir. Bu dış düşman yaratmak ya da dış dost yaratmak gibi bir şey ama... O dış düş düşman yaratırken yeni bir ayrımcılık kategorisi oluşturmamak lazım. Evet. Şimdi bunlar aslında sizlere şimdilik benim bu süre içinde anlatmak istediklerim. Eğer isterseniz karşılıklı da konuşabiliriz. Vaktimiz var herhalde. Teşekkür ederim. Beşe beş var oldu zaten. siteyle ilgili bu e, de kategorizasyon re kategorizasyon Türkiye'lilik kimliği üzerinden sizce uygulamada şöyle bir tehlike yok mu hani bizde e, genel geçer veya hakim diskur diskurlardan bir tanesi hepimiz kardeşiz tek vatanız hepimiz müslümanız kardeşiz ama bir abi bir kardeş şeklinde böyle var olan bir diskur zaten var ve bu zaten hani farklılıkları görmemeye iten e, bir diskur yani o şekilde bir yanlış anlaşılma olmaz mı orada? yok şimdi e, hepimizin e, yani farklı grupların haklarının ve eşitliklerinin tanınacağı bir üst kimlikten bahsediliyor o yüzden Türkiye'lilikten şimdi Türkiye'lilikten bahsettiğinizde yani anayasadan bu ülkenin e, halkı Türklerden oluşur ibaresini çıkarmanız gerekir anlatabiliyor muyum yani o lafta zaten hepimiz kardeşiz falan hikaye onlar yani onların yürümediği Tam tersine ben en başta söyledim ya aslında ayrımcılığın meşrulaştırılması ya da ayrımcılığın görünmez kılınması için e, yapılan şeyler onlar. Yani e, sen farkını gösterme ancak o zaman mutlu oluyoruz. Çoğunluğa benze. Benim burada söz edilen gerçek bir eşitliğin üzerine kurulu ortak kategorizasyonlar. Yani o yüzden dedim Türkiye'lilik e, önemli bir şey. Ya da işte Anayasal, eşit anayasal yurttaşlık hepimiz için. Mesela Kürt sorunu konusunda. Yani işte ya anayasadan Türkiye'yi oluşturan insan topluluğunun milliyeti çıkarılacak ya da bütün milliyetler yazılacak. Ki çıkarılması çok daha makul geliyor bana. Yani biz Türkiye'nin anayasasına zaten şu milletten oluşur diye yazmıyor. Hiç gerekmiyor. Gerçekte de o değil üstelik. O yüzden Türkiyelilik daha bir üst kimlik. Yani Türkiye'de olan çünkü herkesi kapsıyor. Türkler değil. Ee, yani dediğin doğru o tersi bir strateji olarak zaten kullanılıyor ama işlemiyor yani. İşlemiyor. Herkesin ikna alacağı bir üst kategorizasyon o. Burada söz edilen. Evet, tabii buradaki öneriler işte gruplar arası, temas, insanlar. bir kere onlar tabii çok formal öneriler. Şey söyleyeyim o transseksüel örneği Türkiye'den. Yani Türkiye'deki bir transseksüel bana onu anlatmıştım. Şimdi e, Amerika'da da ama benzerdir yani. Dünyanın herhalde hiçbir yerinde böyle e, göğüslerini gere gere gezmiyorlardır yani, gezemiyorlardır. Şimdi e, bu aslında bence yani bunun tek bir cümleli cevabı yok ama bütün bu anlattığım süreç zaten tersine döndüğünde ee, daha ayrıntılı belki bilgiler var ama ayrımcılık tamamen ortadan kalkabilir ee, bir kere şu e, her şeyden önce ayrımcılığın varlığının kabul edilmesi gerekir mesela dünya içinde Türkiye içinde en büyük sorun bana bu gibi öncelikle geliyor ayrımcılık yapıldığı bir grup insana adil ve eşit davranılmadığı ve onların mutsuz edildiğinin önce bir kere siyaseten kabul edilmesi lazım. Neden hep? Ben aslında yukarıdan bahsediyorum. Çünkü şu çok açık. Yani bir ülkede bir bakan çıkıp da çok yaşadık bunu. Birkaç örnek farklı gruplara ya da Genelkurmay kurmay demişti hani sözde vatandaşlar özde vatandaşlar. Birisi çıkıp da hasta vatandaşlar iyi vatandaşlar. Birisi çıkıp da şimdi böyle olduğunda sıradan insanın ayrımcılık yapmaması ya da ayrımcılığı meşrulaştırılması çok şey yani meşrulaştırmamız beklenemez. O yüzden önce politik olarak bir kere yani ve yasal olarak şimdi bizim ülkemizde kurumsal ayrımcılık da çok yaygın. İşte bu konuştuğumuz anayasal ile ilgili konular bir kere anayasadan önce bütün yurttaşlar açısından eşit hale getirilmesi. Yani anayasal tanınırlığın herkes için eşit olması lazım öncelikle. Ama sözünü ettiğin anlamda her sıradan insanın kendi neri ...hangi yanı acıtılıyorsa yani toplum tarafından diyeyim... ...o acı yaşamaması çok daha uzun bir zaman alıyor... ...alacak bence. Fakat bu işte toplumsal olarak... ...bu bilincin gelişmesiyle ilgili bir şey. Sırf tek tek bizler... ...hepimizin zihinlerinde bu var. Bunların değişmesi lazım... ...ama şunu da değişmesi lazım... Hı. ...toplumdaki hiyerarşik sistemin de değişmesi lazım. Yani aşağıda olma konumunun... ...aslında... ...öyle değil mi biraz dönüşmesi lazım... ...eğer birileri hep aşağıda kalıyorsa... Ayrımcılık ortadan kalkamaz. Şimdi bu şu mu demek? Sistemin bütünüyle değişmesi mi gerekiyor? Yani hiyerarşik sistemin ortadan kalkması mı gerekiyor? Şart değil bence. Yani o hiyerarşinin zayıflatılması da çok önemli. Ya da hiyerarşinin altında olanların dezavant yani pozitif ayrımcılık diye bir şey var örneğin. Pozitif olarak desteklenmeleri gerekiyor. Yani dezavantajlı grupların güçlendirilmeleri gerekiyor. Ancak o zaman mümkün olabilir. Ben mesela üniversitelerim yani öğretmenlerin, üniversite öğrencilerinin, yani hakikaten eğitimli gruplarının toplumun bile ayrımcılık konusunda herhangi bir farkındalığı olduğunu düşünmüyorum. Yani önce onlar bir farkındalık kazanacak ki dolayısıyla ne olmaya başlayacak? Mesela günlük dil değişecek. ...hiç yeri, yani zaman kalmadı... ...mesela şakalar, fıkralar... ...değil mi? Ne kadar ayrımcı bir mizah geleneğimiz var bizim. Yani daha... E, ...farklı ortamlarda size daha rahat örnekler veririm... ...ama aklınızdan geçiyordur bir fıkralarımız düşünün. Her fıkrada bir tane... E, ...şey var, bir grup var aşağılanan. Mesela ben hep onu söylüyorum... ...yani başka tür bir mizah yaratmak zorundayız. Başka tür küfürler yaratmak zorundayız. Mesela... Hı. Kızmak ve öfkelenmek çok insani bir şey ama her kızdığımızda ağzımızdan çıkan çok cinsiyetçi küfürler. Sen yani maçlarda bağırmayacak mıyız ama başka sözcüklerle bağırmalıyız. Yani bunları bakın bunlar icat edilecek şeyler, keşfedilecek değil, icat edilecek şeyler. Ve bir toplum kendisi için neyin iyi olduğunu aslında icat edecek. Bu, bunlar çok önemli. Bence bizler yapacağız, kimseden beklemeyeceğiz. Yani devlet yetkililerini de zorlayacağız yasal düzenlemeleri de yapsınlar diye. Bilmiyorum yani aklımdan geçenleri söylüyorum. Bende de şunu yaparsak olur yok çok uzun bir iş bu diye düşünüyorum. Siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. E, sizi dinlerken şey aklıma geldi. Bu ayrımcılığa uğrayan gruplar, ötekileştirilen gruplar bazen bu ötekiliği ortadan kaldırmak için bununla mücadele ederken aslında onu atfedilen şeyleri içselleştirebiliyorlar mesela işte, i̇şte e, kürtlerin evet, bahsettiğiniz ama işte kürtlerin evet. e, daha düzgün konuşmaya çalışması işte diction kurslarına gitmesi çünkü kabul edilmesini şey ya da işte başörtülerin e, artık jiplere binerek ya da işte e, kurtarılmış mekanlara, ak merkeze vesaire giderek aslında ben de sizden ya bir çeşit mücadele stratejisi gibi gözükse de aslında hani kendini kabul ettiğime gidiyor ve içselleştiriliyor bir şekilde. Evet ben sizden daha aşağıydım ama şimdi değilim gibi bir tehlikeli bir sonuca da varıyor gibi yani. Aslında mücadele gibi gözükse de. Çok doğru. İşte sembolik ayrımcılığın aslında dezavantajlı ayrımcılara uyan gruplar tarafından içselleştirilmesi bu. Söylediğin tam o. Aslında kendilerine yapılan ayrımcılığı meşrulaştırıp. Ayrımcılık yapan gruba benzemeye çalışarak aslında ben de size benziyorum. Yani o kadar da değili yapmaya çalışıyorlar. Doğru. Ee, bu tabii büyük bir trajedi aslında. Ve en başta söyledim ya ya da başlarda söyledim ya çok tehlikeli bir şey bu. Farklarımız ne kadar törpülenirse sanki o kadar rahat edeceğiz gibi. Yani farklılık, farktan korkulmaya başlanıyor. Oysa fark değil ki hayatımızı kötüleştiren şey. Tam tersi birbirimize benzemeye çalışmamız. Tabii benzer olan bir sürü yanımız var ama farklılıklarımızı olduğu gibi koruyarak birbirimizi beraber yaşayabiliriz. Yani burada tabii şunu da hemen yeri gelmişken söylüyorum. Tolerans falan bu kavramlar da çok tehlikeli yani. Empati bile bana hierarşik şeyler gibi geliyor. Yani kim kime hoşgörü gösteriyor. Yani tamam hani... İşte şu kadar olabilirsin, şu kadar olduğunda benim dünyama girebilirsin. Ama şu kadar olmadığında giremezsin. Yani hoşgörümün sınırları var. Böyle cümleler kuruluyor değil mi? Mesela televizyonda, tartışma programında şöyle lafları diyor. Bunlara veri, verdikçe istiyorlar. Kürtler için çok söyleniyor yani. Bunlara verdikçe istiyorlar. Yani kimsin ve kime ne veriyorsun? Antabiliyor muyum? Yani birçok açıdan hani sizler... Çok yaşamışsınızdır. Şimdi okulda yaşamasanız da sokakta yaşıyorsunuz. Değil mi farklı yerlerde? Yani başörtülü olmanın getirdiği bir sürü şey var. Tabii kimlik yanılsız. ya yani şey oluyor böyle. E, aslında böyle yapılmasa da böyle algılamaya başlıyorsunuz. Mesela Tabii. bir size e, aşağılayıcı bir şekilde baktığı zaman bunu başörtülü olduğum için yapıyor diye algılıyorsunuz. Ama aslında başka bir özelliğinizden dolayı Tabii. yapıyor da olabiliyor. Hep e, ötekileştirildiğiniz e, kısımdan bakmaya başlıyorsunuz. Tabii. E, çok e, trajik bir şey var aslında. E, ayrımcılık, e, ayrımcılığa uğrayan grupların aslında ayrımcılığa uğradığı özelliği pekiştiren bir şey. E, çok çok haklısın söylediğin şeyde. Yani e, kendini de çünkü e, nasıl başörtünle algılıyorlar en çok. Seni yani o özelliğini bütün diğer özelliklerin üstüne koyuyorlar. Sen de bir süre sonra kendini öyle algılamaya başlıyorsun. Mesela benim e, verdiğim bir örnek vardır derslerde falan. Ben kendimi hiç Türkiye'de Türk gibi algılamıyorum. Türk olmak umurumda da değil, hiç övündüğüm bir şey de değil. İngiliz olsam da övünmezdim. Yani ettik kimlik. Bir, bir şey değil yani. Dediğim gibi kazandığım, çalıştığım, çabaladığım bir şey değil yani. Hiç Türkiye'de kendi Türk gibi hissetmiyorum. Çünkü Türkiye'de Türk olmaktan ötürü engellenen hiçbir şeyimde yok. Ama yurt dışına çıktığım anda, değil mi siz de yurt dışına çıkan herkes bunu bilir. Türk hissediyorsunuz ister istemez. Çünkü sizi başka bir kuyrağa sokuyorlar değil mi? Başka bir, ki ben çok tırnak içinde Türkiye benzeyen biri değilim. Tabii. Ve siz orada Türk oluyorsunuz. Ben yıllar önce İspanya'da bir barış eğitimine katıldım. Ve benim dışımda hiç Türk yoktu grupta ee, ve herkes Hristiyan'dı ee, ve Avrupalıydı. Ben bir tek Türktüm. Ben hani kendimi Müslümanım demem durduk yerde. Yani ben dindar biri değilim, benim dinle çok zayıf bir ilişkim var yani. Orada öyle bir şey çizdiler ki, yani Hristiyanlık şahane bir barış dini, bütün kötülükler Müslümanlıktan çıkıyor. Yani birden kalkıp ben ben Müslümanım, bizim falan demeye başladım. Kur'andan inciler döktürmeye başladım. Yani bir duyduğum kulaktan. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi bana sen Türk ve Müslümansın ve aşağılıksın dedikçe ben Türk ve Müslüman oluyorum. Şimdi bu aslında bakın paradoksal bir şey. Yani ayrımcılık sorunu çözmüyor, büyütüyor. Yine kurduğum bir cümle vardır, bir, bir Kürt konferansı sanırım söyledim. Yani o şeyi seviyorum çünkü hakikaten bir hissiyat o. Yani ben Türk olmaktan kurtulmak istiyorum. Bu ülkede çünkü birileri Türk olmadığı için acı çekiyorsa ben Türk olmaktan kurtulmak istiyorum. Ve benim Türk olmaktan kurtulmamın tek yolu var aslında Kürtlere Kürtlüklerinin geri verilmesi. Anlatabiliyor muyum? Yani Kürtler, tabii çünkü Kürtler Kürtlükleri konusunda bir sorun yaşamasalar... Kürdüz Kürdüz diye tutturacak halleri yok. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman ben de Türk olmayı önemsemeyeceğim. O da Kürt olmayı. Hani bir üst kategori dedik ya. O da önemsemeyecek. Yani milli, etnik kökenlerimiz bu coğrafyada bir dert olmaktan çıkacak. Din de aynı şey. Mezhep de aynı şey. Öyle değil mi? Mesela Aleviler haklarının gasp edildiğini, ayrımcılığa uğradıklarını savunuyorlar. Şimdi eğer onların da bütün inançlarını ...istedikleri gibi yaşamalarına izin verilse... ...Alevilik de, sünnelik de... ...önemini kaybedecek. Anlatabiliyor muyum? Yani biz aslında... farklılıklarımızı özgürce sergileyebilsek... ...o farkın kendisinin... ...önemi kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Tam senin söylediğin şey. Onu özgürce yaşadığımız sürece... ...aslında farklarımızı fark ediyoruz. Mesela benim hayalimdeki dünya... ...hiç bu farkların... ...bir önemin olmadığı bir dünya. Yani başka şeylerle uğraşalım hep beraber... Öyle değil mi? Yani hepimiz için daha bir hayat içine uğraşalım bunlarla uğraşacağımızı. Ama olmuyor yani birilerinin hakları gasp edildiği sürece biz bununla uğraşıyoruz. Ve dediğin çok doğru yani kendini. Ve belki de mesela onlar mesafe koymasalar sen mesafe koyuyorsun. Çünkü sürekli incinmekten korkuyorsun. Öyle değil mi? Yani ya şimdi bir, bir şey görürsem diye. Mesela başka bir örnek vereyim. Yine bu sembolik ayrımcılığında ben hep örnek veririm. Çok herhalde yaşanan bir şeydir. Gene annemden örnek versem, Benim annem en, en önemli deneyim. <gülüyor> Şimdi mesela diyor ki gene benim evime başörtülü bir arkadaşım gelmişti İzmir'de. Yani annem de bendeyken. Kadın yani örtülü pantolu falan. Kapalı kıyafeti. Ama eve geldi çıkardı. Yani evde annem ben, üç kadınız. Çıkardı. Yaz gün üst içinde de gayet yani. ...normal bir elbise var. Annem dehşete kapıldı. Çünkü onun... ...a bana onun önünde de söyleyemiyor. Çok kibar asil bir kadındır, terbiyelidir. Onun önünde bana mutfakta diyor ki... ...a normal elbise giymiş içine. Yani anne ne giyecek içine... ...nevresim mi giyecek dedim kız içine. <Gülüyor> yani... ...mesela başörtülü kadınların... ...uzun don giydiğini falan zannediyor eminim. Anlatabiliyor ben komik olsun diye söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi kapalı... Onun kafasında böyle bir şey var. Aynı biçimde mesela Kürtler içinde e, bu tür stereotipler var. Yani bu e, başa çıkılmaz zor şeyler ama bence ısrarla anlatmak gerekiyor ve şaşırtmak gerekiyor. Evet. Şimdi benim merak ettiğim şey şu, hani siz karşınızdakini sevmediğiniz zaman bir grubu ya da bir bireyi ya da bir toplumu, hmm. bu sefer hani bazen öne şöyle e, şeyler sunabiliyorsunuz, ben bazı değerlere sahip olduğum için ve olmadığı için onları sevmiyorum. Ama hmm. günümüzde artık gereksiz değerler çıkartılıyor. Siz bir x kişisini sevmediğiniz zaman, o kaldırımı sarı tarafından yürüdüğünüz zaman eğer sevmiyorsanız, siz beyaz tarafından yürümeye başlıyorsunuz. Ve hmm. Bundan sonra toplumda şöyle bir şey oluyor, biz onlar gibi olmadığımız için beyaz tarafından yürüyelim. Adam sağ tarafa oturduğu zaman sen sol tarafa oturuyorsun. Yani aslında sana da ait olmayan değerler, ona da ait olmayan değerler. Aslında gündelik hayattaki şeyleri sen bir değer haline getiriyorsun ve bu da bir ayrımcılığa daha sonra, hatta daha büyük bir ayrımcılığa neden oluyor. Hani bunların önüne nasıl geçirilebilir? Evet, çok çok haklısın. Yani dedim ya işte sürekli mesafe koyuyoruz, farklı davranıyoruz ve e, evet yeni yeni kategoriler icat ediyoruz. E, Tersi bunu yapmayarak yani önüne geçmenin yolu dedim ya öncelikle bireysel olarak bunların farkına vararak kendimizde. Şimdi burada böyle biz her şeyden azade insanlar gibi konuşuyoruz ama e, sanıyorum herkes kendi kendine kaldığında kendisinin neler yaptığını neler düşündüğünü, kendi tutumlarını gerçek samimi anlamda kendisi biliyor. Yani öncelikle kendi zihnimizdeki e, kategorilerle uğraşmalıyız ve bir farkındalık edinmeliyiz. Ve günlük hayatta bu pratiklere de dikkat etmeliyiz ama şimdi e, konumuzun o kadar da farklı boyutları var ki ben günümüzde kent planlamalarının, kent planlama anlayışlarının doğrudan ayrımcılığa hizmet ettiğini düşünüyorum. Biraz önce söylediğim ya sokak yok olmaz sadece, kamusal alanda yok oldu. Mesela artık sadece yoksul gettoları yok değil mi? Zengin gettoları da var. Herkes kendine benzerlerle bir mahalle kuruyor ve orada yaşıyor. Hayatınız boyunca oradan gidiyorsunuz, geliyorsunuz, hiçbir farklıyla karşılaşmıyorsunuz. Yani dünyada ne olup bittiğinden haberiniz olmadığı gibi sizin zihninizdeki herhangi bir kategoriyi sarsacak herhangi bir şeyle de karşılaşmıyorsunuz. Çünkü hayatlarımız çok giderek daha hijyenik, daha tek tip, daha e, sınırlı. Yani sırf otobüste farklı yere oturmuyoruz. Ayrı eğlence mekanlarına gidiyoruz değil mi? Ayrı. Alışveriş merkezlerine gidiyoruz, ayrı sitelerde oturuyoruz, ayrı yerlerde tatil yapıyoruz. Yani böyle çatışma yerine kaçma seçiliyor. Oysa ben çatışmanın daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Yani aynı yerde örneğin bulunup çatışabiliriz. Çatışarak ancak çünkü dönüşebiliriz. Ama hiç karşılaşmadan kurduğumuz hayatlar bizi ne kadar bir toplum yapar, öyle demeyen yani bir toplum, birbirine değmeyen insanlar topluluğu mudur? Gruplardan oluşan bir yer midir? Yani genellikle bu bu yeni kent politikaları, e, yeni eğlence anlayışı hepsi eee internet mesela yani ya da net e, sanal iletişim e, bilmiyoruz spekülasyon yapar ama sanki ilk Çıktığı zamanlar bana farklı farklıların karşılaşmasını çok daha mümkün kılan bir şey gibi e, düşünüyorum. Yani sohbet odalarına girdiğinizde bir sürü değişik insanı görebilirdiniz. Şimdi mesela Facebook'ta falan yine nasıl kendi mahallen var Facebook'ta da kendi grubun var değil mi? Başka gruplarla çok iyi bir Facebook kullanıcısı değilim ama gözlediğim orada da sanki ayrı gettolar oluşmuş durumda. Yani gettolarız geçiştik orada da yok sa kavga olsa bile iyi bir şey bu diye düşünüyorum. Ee, ama ne kadar var bilmiyorum. Yani bu tabii sizlerin de daha çok akıl yorup değil mi neler yapmalıyız diye üzerinde düşünmeniz gereken şeyler. Ama hemen bir sevmek, hoşlanmak dediğin yanla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Şu şu çok önemli. Ayrımcılık yapmamak için ya da ayrımcılığa itiraz etmek için o grubu sevmemiz, hoşlanmamız falan hiç gerekmiyor. Ben atıyorum X'leri Seviyorum, sevmiyorum cümlesi kadar, x'leri seviyorum cümlesi de ayrımcıdır. Çünkü x'ler diye bir şey tarif ediyorsun. Oysa bir insanı sevmek ya da sevmemek ayrımcılık sonucunda görmediğimiz o sonsuz sayıdaki ortaklığımızla ilgili bir şeydir. Yani ben bir insanı sadece Kürt olduğu için, sadece başörtülü olduğu için, sadece eşcinsel olduğu için ne severim ne de sevmem anlatabildim mi? Başka nedenlerle severimi de sevmem. O yüzden bir grup tarif eden eğer grup kendi hakkını aramak için kendini tarif etmiyorsa o koşuldu işte. Ama bir grup tarif ederek bir duygu dile getirmek kendiliğinde ayrımcıdır. Bilmiyorum, açık oldum. Evet, yoruldunuz herhalde. İsterseniz bitirelim mi? Ben de çok teşekkür ederim. <gülüyor> sağ ol. Sağ ol.